Oh yeah. Açık gazete. Merhaba kainat. Bugün 21 Nisan Perşembe. Yıl 2011, ay 4, gün 111, Kasım 165. 1432 Hicri Cemaziyeli evvel 18, 1427 Rumi Nisan 8. Fırtına. Günün tarihi. 101 yıl önce bugün 21 21 Nisan 1910'da Tom Sawyer, Huckleberry Finn adlı Tom Sawyer ve Huckleberry Finn adlı öyküleriyle ün yapan mizahçı Mark Twain öldü. Asıl adı Samuel Longhorn Clemens'dir. Günün Tarihi 2764 yıl önce bugün, milattan M.Ö. 753 yılının 21 Nisan günü Roma şehri kurulmuştu. Boğa burcunda doğanlar, 20 Nisan 21 Mayıs Boğa burçlardaki ikinci işarettir. Boğa burcunda doğanlar hayatın iyi anlarını severler, ev hayatından çok hoşlanırlar, çocukları çok severler.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 Büyük saatli marif takvimi. Oh, well, the blessing of my soul wants to roll with me. I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm like a wild as a bug I'm in love. Ama şükür. Yeay. My hands are and my knees are weak I can't seem to stand on my own new feet Who do you think oh, when you have such luck I'm in love I'm all shook up Ooh. Ooh. Yeah, yeah, yeah. Well please don't ask me what's on my mind I'm a little mixed up but I feel fine When I'm near the girl that I love best My heart beats so it scares me to death when she touch my hand What the chill I got Her lips are like a bottle cano that's hot I'm proud to say that she's my buttercup I'm in love I'm always shook up Yeah, yeah, yeah My tongue gets tired when I try to speak My inside shake like a leaf on a tree There's only one kill for this body of mine That's to have that girl and her love so fine She touch my hand and the chill like I got Her lips are like a volcano that's hot I'm proud to say that she's my buttercup I'm in love, I'm all shook up Ooh, yeah Мејќе aћ kra broсеоксан даје toку, aћ radiodio ногта đом Dan да је Ve onun açık gazetesi açıldı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. All Shuck Up adlı parçayı çağlarak başladık. Bunun herhangi bir anlamı yok. Yani tamamen tepeden tırnağa sarsılmış durumdayım anlamına gelen bu şarkının hiçbir yani sadece aşkla ilişkisi var. Elvis Presley'in bu şarkısı yoksa... Türkiye'de ve dünyadaki olaylarla bağlantı kurma çabaları boşa çıkacaktır. 1957'de bugün 8 haftalık bir numaralı liste başı olma dizisini başlatmış. 2 milyon kopyada satarak bu plak tarihin en çok satan plaklarından biri haline de gelmiş. En azından 1957 yılının en çok satan plağı olmuş. O sebeple çaldık anmak için kraldan elbis presteyden o şu kap. Evet haberlere bakacak olursak bütün dünyada da adam akıllı ee, karışık Türkiye'de de öyle ölümünde kol gezdiği bir durumdan bahsedebiliriz maalesef. Yani Libya'da sivillerin Misurata ya da Misrata'da öldüğü haberleri geliyor Britanyalı İki batılı gazeteci Biri Britanyalı Tim Hetherington Libya'da öldü gene Ve Ayrıca da Libya'da artık Birleşmiş Milletlerden Yardımla Askeri operasyonlar arasında Karışık bir gri alan Bulunduğu belirtiliyor Yüzlerce Nijerya'da seçim sonrası ...yüzlerce insanın öldüğü... 40 bin kişinin yerinden olduğu haberleri var. Ve... ...Suriye'de gösteriler devam ediyor... ...ölümler var. Bahreyn'de... ...gizli terörden bahseden... ...çok önemli raporlar var. Gizli? Terör. Hmm. Gizli soykırım hatta. Independent gazetesinin bugünkü manşet haberi. Pek Türkiye'de gazetelere yansımıyor ama... ...en az 32 sağlık görevlisi... ...gözaltına alınıp kaybedilmiş... durumda ...Fransa ve İtalya'da Libya'ya... ...şeyler gönderiliyor... ...Güney Sudan'dan ölüm haberleri var... ...ve Türkiye'de de Bismil'den... ...bu seçim... ...Yüksek Seçim Kurulu'nun... ...kararından sonra... ...daha doğrusu... ...karar da belli değil... 7 bağımsız adayı... ...seçime katılmaktan men eden... ...kararından sonra evet... ...ciddi bir kaos durumu var. Dün Bismillahirrahmanirrahim'de ölümle de sonuçlanan ülkenin çeşitli yerlerinde olaylar vardı. Çevreyle ilgili olarak da epey ciddi şeyler var. Onu da söyleyelim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çernobil'i ziyaret edip yıl yıldönümünde 25. yıl dönümü öncesinde... ...uyarılarda bulunmuş nükleer olarak dünyaya ve Mekong'da da bir yeni Laos barajı yapılmasıyla bütün ekolojik dengenin alt üst olmasından korkulu bir haber var. Şeyin yıl dönümünde de Deepwater Horizon patlamasının Meksika körfezinde birinci yıl dönümünde durumun hiç de parlak olmadığına ve büyük bir kirlenmenin devam ettiğine dair haberler de var. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Akıl sağlığını da korumakta da güçlük çeken bazı vatandaş haberlerine de rastlıyoruz. Sıradan insanların haberlerine ya da en azından biz öyle yorum diyelim ya da en azından ben öyle yorum diyorum diyelim ve kimseyi de bühtan altında bırakmayayım. Avrupa'da aşırı sağcı partilerde acayip güçleniyorlarmış diye de bir haber var. Peki dönelim şimdi. yani Türkiye'de bayağı uçurumun eşiğine gelmiş gibi bir durumdan da bahsediliyor. Türkiye'yi yordu haberleri falan var. Onlara da geçeceğiz. Ama önce kısaca bir şeyden bahsedelim. Şimdi Fransa, Britanya asker gönderiyorlar. Hatta İtalya'da asker gönderme kararı almış. Libya'daki durum giderek ağırlaşıyor. Fransa gönderiyormuş demek. E, dün e, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppé... E, Britanya'nın asker göndermesi girişimini eleştiren bir konuşma yapmıştı örneğin. Ve biz de orada demiştik ki... Buna güvenmeyin. Evet. Ne yazık ki aklı çıkmışız. Meğer kendisi gönderen olmak istiyormuş. Evet hep beraber Stel işte Birliği ile gönderiyorlar ama adları ayrı ayrı ve NATO'nun burada tamamen Birleşmiş Milletleri'den aldığı bir yetki de yoktu zaten. Ama isyancılar da istedi deniyor şimdi işte. ilk defa askeri yardımda bulunun bize diyorlar. Kaddafi güçlerinin de Misrata'da misket bombası kullanıldığı haberi de vardı. Tarihte ilk kez yıl dönümünde misket bombalarının yasaklanmasının yıl dönümünde olması da ironikti. Ve e, Muhammed Kaddafi'ye bağlı güçlerin kuşatması altında bir kentten bahsediyoruz Misrata'da. İngiltere'nin önde gelen fotoğrafçılarından biri olduğu söyleniyor Tim Hetherington. 41 yaşında. Ee, Amerika'n Çeşitli Amerikanın dergileri içinde, Vanity Fair gibi tanınmış dergiler içinde çalışıyormuş. İki dalda da Oscar'a aday olan Restrepo adlı bir belgesele de imza atmış yapımcıları arasında bulunuyormuş. Havan topuyla düzenlenen bir saldırının arasında içinde ortasında bulmuşlar kendilerini iki arkadaşıyla hatta bir grupla beraber Tim Hetherington ve Amerikalı fotoğrafçı Chris Hondros ölmüş iki batılı gazeteci de yaralanmış durumda Libya'da artık bir iç savaştan bahsetmemiz herhalde kolaylıkla mümkün diye söyleyebilirim ne diyorsun evet yani misket bombaları filan Yani bir tarafın desteklenmesi amacıyla tırnak içine danışman yollanması. Evet, Birleşmiş Milletler İnsan ve... Hakları Yüksek Temsilcisi Komiseri Navi Pillay'da şey demiş, savaş suçu işleniyor burada diye uyarıda bulunmuş. Sen ne diyordun? Ben şunu diyordum ve artık tabii hani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını falan da pek e, işlerliği dikkate alındığı da kalmadı zaten. Çünkü ortada e, en azından bu NATO'nun devreye girmesiyle beraber siviller üzerinden yürüyen tartışma yok artık. İşte onun yerine eğitmek amaçlı danışman gönderilmesi vesaire gibi şeyler tartışılıyor. Evet, uluslararası bu hukukun tamamen zaten hiçe sayıldığı bir şeyden bahsediyor Rus sanıyorum yani. Yani evet öyle Suriye'de olağanüstü hal kalktı ve durum daha da beter olduğu gibi çok tuhaf bir ironik durumla da karşı karşıyayız. 48 olağanüstü sene sonra. Olağanüstü hal kalktı gösteri yapmak yasaklandı. Evet aynen böyle izinsiz gösteri lafı da en sevdiğimiz laflar arasında. hala Türkiye'de devam. de kullanılıyorsa evet. gösteri için izin alınması gerekiyormuş gibi yok öyle bir şey. Hani onu da söyleyelim. Suriye'de çok sert Bastırıyorlar ve bu arada da Önde gelen muhalefet Liderlerinden isimlerinden Mahmut İsa da Kaybedilmiş evinden Alınmış humustaki evinden Gözaltına alınmış herhalde En az 20 demokrasi Yanlısı göstericinin de isyancının da Öldüğü Öldürüldüğü son 2 gün içinde Haberleri geliyor Yani ölüm yağıyor her bir taraftan Ee, en az 5 kişinin Misurata'da çatışmalarda öldüğü haberini mesela El Cezire vermiş deminkileri BBC'den ve Ajans France Presse'den vermeye çalışıyorduk El Cezire'de ciddi fotoğraflar da var çok iç acıtıcı onlara da yer veriliyor sedyelerde giden kanlar içindeki insan fotoğrafları devam ediyor bu durum Evet, e, Yemen'de de önemli gelişmeler var sanıyorum. Pardon, Bahreyn'de. Bahreyn'de, evet. Bahreyn'de. Bahreyn'de. Independent gazetesi işte vermiş onu da. Bahreyn'i bir cerrah İngiliz meslektaşıyla aralarında bir e-mail, elektronik posta yazışmalarını ele geçirmiş. Independent gazetesi. Ve Bahreyn'de soykırımdan ve demokrasi yanlısı yaralı protestocuları tedavi eden doktorların apar topar yakalanıp gözaltına alındığından derdest edildiğinden söz edildiğini yazıyor. Yazışmalar öyle yani. Bahreyn'de sadece geçen ay rejimin uyguladığı yıldırma taktikleri blitzkrieg kapsamında en az 32 sağlık görevlisi gözaltına alındı. Sağlık görevlilerini gözaltına alıyorlar. Burada Amerika'nın da en büyük üstlerinden birinin bulduğu ve zerrece sesini çıkartmadı yani utanç verici e işte evet dün de Yemen'de açıklanan rapora göre resmi rakamlara göre 120 kişinin 2 ay içinde yaklaşık orada da gösterilerde öldüğü bunlardan 26'ın çocuk olduğu falan ortaya çıktı orada da pek ses çıkartılan bir durum yok çünkü o da yakın bir müttefik öyleyken böyle yani fakat bu bu habere okudukça insan Daha büyük şaşkınlığa gark oluyor. O yaşları 33 ile 65 arasındaki doktorlar ve sağlık görevlilerinin çoğunun kayboldukları, ailelerin onların nerede olduğunu bilmedikleri haberi var. Yani Amerika'nın en büyük üstünün bölgedeki 5. filosunun ev sahibi olan bu ülkede... Yani bir tane gazetelerinde belki bu haber çıkıyor. Amerikan gazetelerinde New York Times'da filan bunlar herhalde arka sayfalarda çık çıkıyor bile olsa. Yani tam bir kepazelik var. Yani o baya soykırımdan bahsediyor. Doktorları toparlıyorlar çünkü. Şubat'ta başladı. Sonra Suudi Arabistan bin arkadan 1500 beş askeriyle bastırdı. Suudi Arabistan'dan yardım alındı. Koalisyon. Suudi Arabistan liderliğinde bir koalisyon olduğu falan söylendi onun. Başkent Manama'daki İnci Meydanı tarumar edildi. Hatta İnci heykeli oradan yıkılıp göstericilerin kafasına yıkıldı. Zorla Manama'daki bu İnci Meydanı'ndan da kavşaktan uzaklaştırdılar. Bu da Independent'ın haberi. Böyle... Güney Sudan'dan kanlı e, ölüm haberleri geliyor Nijerya'da da seçim bitti Good luck Jonathan bazı yerlerde %99,6'ya veren şeyler de kazandı Ama şimdi 200'den fazla insanın öldüğü Ve 40 bin insanın da yerinden yurdundan olduğu Efsiz kaldığı haberleri var Kuzey Nijerya'dan bahsediyoruz Bunlar petrol ülkeleri Libya Nijerya filan evet. öyle. Bu arada ülkelerde e, Nijerya'da çok zaten uzun süredir devam eden bir sektör. Artık düşük yoğunluklu iç savaş mı desek bilmiyorum. Veya iç çatışmalarda oluyor. Ülkenin kuzeyi Müslüman işte güneyi Hristiyan falan filan e, bunun üzerinden yürüyen en azından basına yansıdığı kısmıyla Bunun üzerinden yürüyormuş gibi gösterilen bir çatışma durumu var. Hemen seçim sonrasında ortaya çıkan durum da buna yorulmuş. Nijerya'da mı? Evet. Petrole yorulmasında ee, da yani sayda işte BBC, var. BBC'nin haberinde direkt buna yormuşlar ama petrolün falan pek e, lafı geçmiyor. Evet Nedense? yani bu şeyin de Nijerya'nın e, mesela tarihin gördüğü En büyük petrol kirlenmesi felaketlerinden birinin olduğu işte yani bir demokrasi navda geçiyorsa geçiyor mesela bir daha açık gazetede böyle konuşuluyorsa yani insanların şeyleri yok edildi bütün yaşama alanları. E bu zaten Şer... özellikle şeyden sonra 11 Eylül sonrasında gördüğümüz mantra böyle bunu tekrarlayıp duruyorlar işte asıl çatışma din üzerinden falan. Evet bir de yolsuzluk mantrası var işte. Bir de yolsuzluk evet böyle sallanarak, insanlar sallanarak her gün tekrar edilen iki tane şey ama arkasında gerçek sebepler pek tartışılmaz hani sınıfsal olduğu bazı şeylerin bazı şeylerin rant paylaşımı üzerinden yürüdüğü. Evet bazılarında emperyal petrol çıkarları için olduğu ya, ya bütün bütün Yeryüzünün en kanlı son savaşının tamamen petrol paylaşımı üzerine olduğu kullanım yani amaçları üzerine olduğu belgeleriyle İngilizlerin en önemli Britanya'nın gazetelerinden birinde Çarşaf Çarşaf yayınlandı. Yani Türkiye'de ne televizyonlarda ne de gazetelerde pek ses. Yani işte bazı yok. haber kaynaklarında yer buldu kendi ama. Şimdi Türkiye'deki gazeteleri, televizyonları da çok laf etmeyelim. Aynı dönemde Türkiye'de çok güzel bir bomba patladı çünkü bu GSK'nın evet. kararıyla. Doğru. Biz de aynı şeye geldik. <gülüyor> Eksene geldik son iki günde. Bu arada şey, Nijerya'da da 48 bin kişi şu anda kuzeyde e, evinden olmuş evet, durumdaymış onu harika. da söyleyelim. Yani, bu arada Avustralya'da da bir evet. e, ayaklanma var, göçmen meselesi. Bir... E, Göçmen meselesi aslında e, sığma hakkı isteyenlerin tutulduğu bir e, merkezde. Onlar kaçak göçmen değil mi? Yasa dışı. Yok bunların... O, o, o lafımız o değil mi? O kullanmamız gereken cümle o değil mi? <gülüyor> Sufa. Kullanmamız gereken cümle o değil. <gülüyor> o kimsenin kullanmaması gereken bir cümle. Yok Hı. öyle bir şey çünkü zaten hani göçü öyle tanımladığınız zaman... Zırvalıyorsunuz bir kere her şeyden önce onu hatırlatalım ama... Ama izinsiz gösteri ve kaçak göçmen benim en sevdiğim tamlamalar. <gülüyor> evet, e, güzel ama şeyde e, bir e, işleme merkezinde isyan çıkmış. Evet, baya yani çok ciddi. Çünkü e, insanlar aylarca bazen yıllarca oralarda tutuluyor, gayet de yavaş ilerliyor e, başvuruları... E, işte öyle bir yere kapatılıp Türkiye'de hiç olmadığı gibi. Evet Türkiye'de çıkmamıştı biliyorsunuz zaten 3 sene önce. Evet peki. Bunu e, burada duralım maalesef. Ama bunlar şanslı tabi bu göçmenler veya sığınmacılar diyelim. Daha evet. Bundan. 5-6 e, göre... ay önce Avustralya kıyılarında karaya oturan bir teknede yani yanlış hatırlamıyorsam 26 kişi falan öldü değil mi? 19 evet. muydu? 26 mıydı? İkisinden biri o kise. Önemli değil. Değil i̇statistik. i̇statistik. Peki. Evet. Dün de başka istatistikler vardı aslında. Şimdi genel seçim öncesi Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylıkları iptal edilen 6 bağımsız aday BDP tarafından desteklenen Yüksek Seçim Kurulu'nun mahkemeden istediği belgeleri almışlar. Seçime giremeyeceği açıklanan gene Yüksek Seçim Kurulu tarafından Özgürlük ve Dayanışma Partisi ÖDP de gerekli belgeleri Yüksek Seçim Kurulu'na iletmiş. Kurul başvuruları bu sabah saat 10'dan itibaren tek tek değerlendirmeye alacakmış insan. Gene mütehassis oluyor işte eskilerin deyimiyle. Hisleniyor yani bak Yüksek Seçim Kurulu da çalışıyor işte. Ee, ama şey de var tabii... Tek tek değerlendirme olacakmış. Bravo. Bu uh, kurulum kararından sonra... ...bir çok ciddi toplumsal muhalefet oluştu... ...ve bu hani etnik falan... ...bir temelli bir muhalefette de değildi... ...onu da söyleyelim. Ee, bunun üzerine... Geri bastı zaten evet. Ee, bu da olumludur ama... E, ...dün benim izlediğim kadarıyla... E, ...o yüzlerdeki o şok ifadesi de... ...unutulmayacak... E, Öyle mi? Ben evet. izleme fırsatı bulamazdım pek maalesef. Bir şeydi. Kendi adıma. Daha önce görmemiştim. Yüksek seçim kurulu üyelerinin... Yargıtay, Danıştay, YSK... O gibi... E, işte Yüksek, yüksek hukukçuların... Yüksek yargıçları... Üyelerinin e, simalarında öyle bir ifade görmemiştim. Bugünlerde Fikret'e... Bir ben, Antigone Moment yaşadık yani orada. <gülüyor> Ben Sofocles'ten çok şikrete bugünlerde düştüm. Yüksek deyince yüksel ki yerim bu yer değildir. Mısrağını <gülüyor> adıyorum bu yüksek hakimlere. Büyük şairimiz Seyfik Fikrette Evet yani bayağı ciddi bir probleme soktu yüksek seçim kurulu. Ülkeyi yani resmen kaosun... Ta göbeğine kadar soktu. Hatta mesela Cumhurbaşkanı dün devreye girdi. Salahattin Demirtaş'ta DSP e, e, BDP pardon eş başkanı e, kabul etti ve düne göre daha iyi durumdayız demişti ama tam o sırada Diyarbakır'ın Bismiliğe inçesinde ciddi e, olaylar çıktı. Başka daha doğrusu şey, yerde. bir gösteri vardı. Gösteriye yapılan bir müdahale sonucu bir kişi öldü. Niye müdahale? İzinsiz mi? Onu bilmiyorum. İzinsiz. Yani şimdi o keyfi bir şey. yani bazı gösteri izinli diyebilirsiniz. Bazısına izinsiz diyebilirsiniz ama kanunen yok yani zaten izinsiz gösteri. Gösteri veya değil. Yani zaten izinli gösteri gösteri olmuyor. Olmuyor. Onun adı başka bir şey oluyor. Meeting falan filan herhalde. Ee, her neyse İzmir'den Manisa'ya, Adana'dan Diyarbakır'a pek çok ili de aslında Tabii. büyük bir şey yarattı evet. bu yani. İnfial yarattı ve haklı bir infial olduğunu söylüyoruz. Sadece Kürtler arasında bir infial yarattığını söylemek e, son yok, derece. Yok yok hayır bütün işte onun için İzmir'de dahi evet. Manisa'da. Hayır yani tüm bu şehirlerde de göstericiler zaten e, tırnak içinde yine sadece Kürtlerden oluşmuyor. demek istiyorum. Evet evet. Evet. Yani bu iptal kararını protesto yurt çapında, ülke çapında gösteriler vardı ve polisin de ağır şekilde müdahalesi var. Burada niye böyle bir sert müdahale yapma gereğini duyduğunu da anlayabilmiş değilim ama polis de öyle görüyor. Herhalde. İçişleri Bakanı anlamış Osman Güneş. Ee, şey demiş Osman Güneş, orantılı güç kullanıldı demiş. İşte Soru o değil ama benim sorduğum o değil. Yani orantısız güç kullanıldı diye bir iddia Güç niye kullanıldı diye sordum Evet. Siz. Niye müdahale edildi? Dizinsiz. evet ve dün tam yani konuştuk mu, konuşmadık mı hatırlamıyorum koridorda özellikle. Ama Nazane aklımda ha Melih'le konuşuyorduk Haber merkezinden. Ya yani ölüm olmaması büyük şans diye. Yani çok daha kötü olabilir bu yüksek seçim kurulunun bu bürokratik böyle mıcıklarken şeyleri kuralları filan birdenbire çok fena olabilir ortalık diye konuşurken Bismil'den de ölüm haberi geldi Diyarbakır'ın. Şimdi Bismil'den. burada bir soru daha sorulması gerekiyor bence. Ee, bu bir kişi öldü üç kişi yaralandı. Onlarca kişi yaralandı diye veriyor bizim. Pismil'deki olaylarda üç kişi diye ben NTV'den okuyorum şu anda. Ee, onlarca kişi eminim yaralanmıştır ama bu üç kişi tahminen ciddi olarak yaralanmıştır. Evet. Her neyse. Ee, şimdi de bugün YSK'nın itirazlara ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. Ve işte dün izlediğim kadarıyla. Işte, 1 saat 13 dakika sonra. Evet. Ben e, işte bazı üyeler işte olumlu olmasını bekliyorum da işte bir şey demeyeyim falan şeklinde böyle. Bir şok ifadesiyle yüzlerini açıklama yapıyordu. Şimdi bu 23. 12 adaydan işte e, tümü veya bir kısmının getirilen veto veya şey nedir artık bilemiyorum e, onun da Çünkü biz veto etmedik, siyasi bir karar vermedik şeklinde YSK Başkanı'nın da dün bir açıklaması oldu gayet. E, <gülüyor> artık yani. safiyane bir açıklamaydı diyelim. Eee Bundan sonra olumlu bir karar çıkarsa tırnak içinde yani bu adaylara getirilen veto kalkarsa hesabı kim verecek? Evet bu hesabı yüksek seçim kurulu verecek. Her türlü hesabı yüksek seçim kurulu verecek. Hayır, çünkü Onlar yetkili çünkü. Bir ölümüz var ortada. Bütün hesapların yüksek seçim kuruluna kesilmesi gerekiyor. Tam yetkili, bağımsız. Tarafsız mı çok tartışmalı ama öyle olması gerekiyor ama tam yetkili bağımsız kuruluş hı hı. ve onun temizlemesi gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı Gül'ün daveti üzerine köşke çıkmıyor hazırlanan Barış ve Demokrasi Partisi BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Ankara yerine bismile gitme kararı almış ve bunu da tepki olarak yapmadığını söylüyor oradan telefonla bağlanmak istemiş olayları aktarmak üzere Cumhurbaşkanı Güle ama Cumhur şey köşkten kabul edilmemiş telefonla görüşme. E, Twitter üzerinden de gidebilirlerdi. Cumhurbaşkanı kullanıyor evet, çünkü. Yoğun bir e, Twitter merakı da var Cumhurbaşkanı. Gördüğümüz mi? kadarıyla en azından hesabda kendisi kullanıyor. Neyse biz bunu bir kenara not edelim. Evet. Her, ulaşmak isteyenler için. Evet. Ee, ama hakikaten ben tekrar aynı yere dönüyorum gibi olacak biraz ama bunun arkasında kendi ilk verdiği kararın arkasında YSK eğer durmuyorsa çok antidemokratik bir karar olmasına rağmen o zaman çok çok ciddi bir sorunumuz var ortada. Neden? E çünkü e, nedeni yok bunun. Hani e, siyasi bir karar almadık deniyor son derece siyasi e, ülkeyi karıştıran. Ölümlere, yaralanmalara yol açan bir şey ve hata yapıldığı da kabul edilmiş olacak o zaman. Çok ciddi bir hatadır. Yani evet şimdi ben de fikrimi tekrar bir gözden geçirebilirim. Yani şöyle düşündüm. Doğrudan doğruya Yüksek Seçim Kurulu tabii. Çok büyük ölçüde sorumluluğu var bütün bu olayların hatta kontrolü çıkan. Tek doğru olmaz ama tamam. Ama hükümetin de... Yani bu İçişleri Bakanı geçici olarak tayin edilen İçişleri Bakanı da seçim dolayısıyla 26 yaşındaki İbrahim Oruc'un ölümüne yol açan silah kullanılması meselesinin orantılı güç meselesinde de hükümetin sorumluluğu olduğu kesindir yani. Bu arada çok ilginç haberler var. Ben bunlara bir anette ve bir gün gazetesinde rastladım. E, Diyarbakır'da yaşayan protesto eylemlerinde Diyarbakır merkezde gözaltından çok sayıda göstericinin AKP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına götürüldüğü söyleniyor. Bunun doğru e, fotoğraf olmuş. falan da var yani hani. Polisler işte birilerini AKP İl Başkanlığı'na götürüyor. Eee gözaltına olan, yani AKP İl Başkanlığını geçici olarak Polis ne mi dönüştürmüşler anlamını çıkarmalıyız bunda? Ben de bilmiyorum yani hani seçim dolayısıyla olağanüstü orantılı bir durum öyle mi? Bu haberin doğru olmasına ihtimal vermiyorum. Kusura bakmasınlar gerek bir gün gerekse de bir yönet böyle bir şey söz konusu olamaz yani. yani hakikaten bunun herhangi bir izahı açıklaması olabileceğini sanmıyorum. Böyle bir şey. Demokratik bir hukuk devleti çerçevesi içinde. Yani belki karakollar kapalıysa filan geçici olarak kullanıldı diyeceğim ama böyle bir şey olamaz. Yani geçici olarak kullanılması için devlet binası mı? Anlamadım. Ee, Parti ben, merkezi. Ben de hiçbir şey anlamadım. yani onun hani hani Valilik zorlu... falan gibi bir şey söylense. Hani işte karakolda kapalıydı şöyle bir şey vardı falan filan. Hani insanı yine... Aklı alıyor o da bir devlet aygıtının parçası ama bir parti binasından bahsediyoruz. İşte onun Neyse. için doğru olması mümkün değil. Fakat şey birazdan şimdi ara verdikten sonra tabii devam edeceğiz. Bu Türkiye'nin gerçek anlamda kaosa hatta uçuruma doğru da götürme durumlarına yol açan dirayetsizlik mi diyeyim basiretsizlik mi hepsi birden mi? Çünkü tuzu... Tuzu kuru da diyebileceğim kimse yok. Yani pusu, tuzu, tuzak. Onlardan da bahsedildi ihbarlar. Ve hala hükümetten bir açıklama yok başbakandan. Değil mi? Göre, ben görebilmiş değilim. Ben de göremedim. Ama bu arada da bir geri dönüş ve toparlayalım diye bir haberler de var. Yani geri döndü, şimdi belge tamam. Top YSK'da başlıkları var mesela sabahta böyle. Jet Düzeltme Hürriyet Gazetesi'nde bunlara geçeriz. Evre, evrak geldi ama eylem bitmedi filan tarzı açıklamalar var ama Türkiye'yi yoğurdu manşeti belki de en durumun mana ve ehemmiyetine uygun alanıdır. Bakarız hepsine. açık gazete. Southern trees Barren, strange fruit Blood on the leaves And blood at the roots Black bodies swinging in the southern breeze Strange fruit hanging From the poplar trees Pastoral scenes of the gallant south them big bulging eyes and the twisted mouth scent of magnolia clean and fresh Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. They rang together for the wind to suck For the sun Evet, Mary bestesi ya da Alan, Louis Allen, nam-ı müsteherle bestelenmiş İç Savaş şarkısı linçlere dair Strange Fruit, Garip Meyve. Bu sefer dün Belly Holiday'den, sahibi asliyesinden dinlemiştik. Şarkının bugün de Nina Simone'dan dinledik, onun yorumu da gayet güçlü. 2003'te bugün Nina Simone... Ölmüştü Amerikalı şarkıcı, piyanist ve aktivist. Aynı zamanda 1933 doğumluydu. Nina Simone'dan da aynı şarkıyı dinledik. O ağır bir yorum ama duruma da... ...üyanın içinde bulunduğu duruma da uygun düşmüyor diyemeyiz doğrusu. En azından bana öyle geliyor. Evet, şimdi dönelim. Türkiye'nin içine sürüklenmekte olduğu tuhaf durumu yani. Hakikaten... Yüksek Seçim Kurulu tercihimiz özgürlükten yana kararımız bugün. Demiş ki bu da e, neyse bir şey de söylemeyeyim şimdi eleştirmeyeyim ama çok böyle davranmadığını söylemekle yetineyim Özgürlükten yana görünmedi gözümüze. Bir de şey var tabi bununla ilgili belki tartışılması belki değil mutlaka tartışılması gereken bir şey aslında. Ee, i̇hbar meselesi var dün Hürriyet gazetesinde vardı. İşte Ankara'da oturan bir kişinin İstanbul'dan e, ihbar ettiği bu adayları YSK'ya, YSK'nda bunun üzerine "Aa" diye şaşırıp "Evet, bir adamlar oluyormuş." diye. Bu da son derece ilginç bir e, konu aslında nereden baksanız. Hani YSK'nın kendisinin zaten bu, bu arka plan artık nedir? Yani naiflik Naifliğin artık son kertesine ulaşmış oldukları saflığın görülüyor. Hiç böyle şeyler düşünmemişler bugüne kadar. Hı hı. Ama birisi ihbar etmiş. Birisinin de o 12 adayın hepsi hakkında böyle bir bilgisi varmış. Ha bak onu düşünmemiştim ben. o ilginç bir şey yani. Yüksek Seçim Kurulu'da herhalde yüksek yargıçlar sormuşlardır Siz nereden biliyorsunuz? Bey Bilmiyorum. birader gibi böyle hoş bir deyim kullanarak herhalde. Ya da belki de hanımefendidir. Olabilir. Ama işte birisi bunları biliyormuş. Böyle tık tık tık söylemiş. Onlar da Aa, o zaman olmaz bu seçim düşer deyip yasaklamışlar. Peki o zaman nih, ihbar Üzerine bunu yaptıktan sonra neden geri dönüyorlar şimdi YSK? Eksik belge varmış. İl seçim kurulları aracılığıyla bağımsız adayların eksik belgelerini tamamlamaları istenmiştir diyor. Peki ilk açıklama yapılırken neden eksik belgeler hani... vardır Bunlar bunları istiyoruz şeklinde bir açıklama yoktu. Ya da mesela diğer bağımsız adaylarla Sırrı Sakık'ın da açıkladığı gibi uzun uzun konuşurken her şey tamamdır. Şu iyinin noktasını koyun. Mesele evet. yoktur. Dedikten sonra ya birden... Tamam bir engel yok ama eksik belgeleri var bazı arkadaşlarımızın. Onları tamamlayalım falan şeklinde bir şey. Neden olmuyor? Çünkü. Aman dikkat bu çok çünkü sonra düşürebilir falan diye bir uyarıda bulunması çok Normal, Normal ve lazım. insani olurdu. Evet. Doğrusu. Evet insan işte böyle. Yani Ali M'de itirazları inceliyoruz demiş. Mahkemelerin verdiği kararlarda da veto edilen isimli veto mu demek lazım bilemiyorum bunu da isimlerin memnu haklarını zaten kazanmış olduğu vurgulanarak Yüksek Seçim Kurulu'na da eleştiri yöneltilmiş. Orada da ilginç detaylar var bu arada. Ee, mesela işte e, Leyla Zanay'a falan ve birkaç başka adaya da verilen e, bu memnu hakların iadesi belgesini Diyarbakır Ağrıcıza Mahkemesi vermemiş. Öyle mi? Kim evet. vermiş? Ankara vermiş. Hımm. Peki şimdi yani şöyle deniyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime giremezler dediği Leyla Zana, Hatip Dicle, Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü kendilerinden istenen belgeleri mahkemelerden almış. Önlerinde seçilmek için bir engel kalmamış. Di itirazları da bu sabah onda işte bir saat bir çeyrek sonra değerlendirecekmiş daha doğrusu açıklayacakmış Yüksek Seçim Kurulu. Ve bu doğrultuda karar vermesi öngörülüyor diyor. Mesela bugünkü Milliyet Gazetesi'nin haberi böyle. Birinci sayfadan, mahşetten verdi. Ama başka bir mahşet başlıkla veriyor. Türkiye'yi yoğurdu diye. Yüksek Seçim Kurulu'nun 12 bağımsız milletvekilini veto etmesi diyor. Hem siyaseti hem de sokağa karıştırdı. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Böyle bir ortada. Nedense insanlar sokağa dökülüverdi. Hiç şaşırdı. Sonuçta vetoların haksız olduğu mahkemelerde tescil edildi diyor. Ya yani böylesine bir kritik olayı. Şimdi Milliyet Gazetesi de saf dilliğin doruk noktasında. Bakın yormayınız. İşte bak sokağa karıştırdı böyle hata olur mu? Bugün hatadan dönmesi bekleniyor demiş. Gayet yüksek konumda. O da yüksek yargıçların konumuna doğru çekiyor kendini semalara doğru. Ve bugün hatadan dönmesi bekleniyor. Beklenen de odur zaten. İnsanlar hata yaparlar sonra da dönülür hatalarda. Şimdi onları değerlendireceğiz demiş Ali Emre'de işte. O yüzündeki seni söylediğin benim görmediğim şoke olmuş ifadeyi de silip enerjik bir ifade takılacaktır herhalde bugün. Evet bakalım artık. Bekliyoruz biz de saat 10'u. Peki bu arada Milliyet'le Vatan Gazetesi de satılmış. Onu da aradan veriverelim bu haberi. Ha, evet aslında önemli bir haber o da. Aydın Doğan'ın iki gazetesini Demirören Karacan ikilisi 74 milyon dolara satın almış. Eder mi? Ucuza gitmiş. Der misin? Derim. Erdoğan Demirören'le Ali Ömer Karacan kardeşler milliyet ve vatanın yarı hissedarı olmuşlar. 47,9 milyon dolara satılmış milliyet. 30 yıl sonra kurucusu Ali Naci Karacan'ın ailesine dönmüş. Hmm. Habertürk'ten okuyoruz bu haberi. Milliyette yok bu haber. Bu arada. Ee, ama o da zor bir şey satıldık diye bir haber yapmak. Ha, sözlü mutabakat sağlandığı açıklanmış. Öyle diyor. Milliyette yeni dönem. Hmm. Hanzade Doğan Boyner, Erdoğan Demirören ve Ali Karacan'ın da resimleri konmuş. Evet evet varmış. Hakkını yenmişim ben. Doğan ailesi olarak Doğan Hanzade Doğan Boyner 32 yıldır milliyet meşalesini büyük bir gururla taşıdık. Milliyet ve vatanın yeni sahiplik yapısı altında yayınlarını başarıyla sürdüreceklerine gönülden inanıyoruz demiş. Şu aşamada pek bir şey ifade etmiyor aslında ee, o bakımdan. Bakalım. Meşale mi? Takip edeceğiz. Meşale yanıyor. Böylece iki, iki tarafta birden kullanılma imkanı da doğmuş. Bu Hı. aydınlığın meşalesi değil mi? Aydınlanma evet. çağının bilgilerinin. Evet. Peki, sonuç e, Türkiye'yi yordu diyor. Şimdi bu bu halloluyor mu? Ölen ne olacak? Ve yaralananlar ikisinin durumu kritikmiş. Onlarca yaralı var. 3 kritik durumdaki yaralı vardı galiba en son. Hmm. Onlarca yararı var. İşte e, ne olacak? Bilmem. E, yani Yüksek Seçim Kurumu'nun iki gün önce verdiği kararın yanlış olduğunu görmek için hukukçu olmaya gerek yok demiş Eyüpcan da bugünkü yazısında radikalde hep birlikte sürüklendiğimiz uçuruma bakmak yeterli demiş. Tarhan Erdemse siyasi kaosa yol açan hatayı meclis dahil hiçbir güç düzeltmeye girişmemeli demiş. Yani ben onu çok iyi anlamadım. Ben de gördüm orayı baktım ama Çünkü Yüksek Seçim Kurulu çok özel bir kuruluş. Yaptığı bu büyük hatayı telafi edecek tüm yetkilere de sahip. Kendi yaptı, kendi düzeltsin demeye getiriyor. Benim geçen gün biraz daha halk ağzıyla söylediğim bir ifadeyle ifadeyi başka biçimde ifade etmiş. Yani kendi yaptı, kendi çözsün demiş. Ee, seçim yapılamaz hale gelmeden her türlü tedbiri yüksek seçim kurulu almalıdır diyor. Çünkü yani 1950 seçiminden önce kurulmuş ve e, bir seçim işlerinde düzenleme hakkı da vardır diyor. 61'den bu yana. Ee, anayasanın ilgili maddeleriyle birlikte seçimlerin başlamasından bitimine kadar... ...düzen içinde yönetim ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma yetkileri. Yani tam yetkili aslında evet. Ve hatta seçimden sonra da seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisi ve görevi yüksek seçim kurumuna verilmiştir. Seçim sonuçlarını iptal bile edebiliyor. Evet çok yetkili yani. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey var ee, işte bu bağımsız hiçbir yere bağlı olmayan bir kuruluş olduğu söyleniyor. İşte üyeleri e, Yargıtay ve Danıştay'dan seçiliyor vesaire. E, sorun zaten yüksek seçim kurulunun işleyişinde yapılacak bir e, değişiklik değil. Bundan ötesine gidiyor ve bu tartışma da alevlendi bir kere daha. Bir deneyicimizin de bize yazdığı gibi bağımsız olması yetmez. Tarafsız da olması gerekiyor. Zaten sorun oradan çıkıyor diyor. Evet bir medya kuruluşu değil. onun e, Taraflı olması tamamen kendi yapısına aykırı bir şey. Ama işte taraflı davranmakta olduğu yönünde çok sayıda karine var. E, o yüzden de problem var zaten. Ama asıl problem zaten e, yüksek seçim kurulu gibi bir organı seçimleri üzerinde bu kadar... Ee, siyasi bir karar vermedik her ne kadar kendi başkanı dese bile bu kurumun siyasi etkileme potansiyeline sahip olması yani e, ve bu da bu duruma yol açan e, en önemli şeylerden bir tanesi de işte bu yüzde onluk seçim barajı üzerinde e, konuşulmayan e, ve bu barajın neden hala orada durduğu işte dün siz sormuştunuz Baraj niye orada diye yani hani herhangi bir tartışma bir demokratik e, bir süreçten geçerek mi geldi baraj? Hayır tepeden inme zembille. Evet. E, oraya konuldu. Ve e, hemen hemen her iktidar partisi bugüne kadar barajı indirmeyi de taahhütleri arasında gösterdi. İndiğini görmüyoruz. Öyle devam ediyor. Evet yani seçimlerin başlangıcından sonuna kadar Bütün seçim işlemleri yüksek seçim kurulunun sorumluluğundadır Diye bitiriyor yazısını Tarhan Erdem bugün radikalde Ve Bazılarının düşündüğü ve BDP'nin ima ettiği gibi Bu konuda hükümete herhangi bir görev ve sorumluluk yüklenemez Hükümetten beklenen her görev demokrasiye aykırıdır Hükümetin alacağı her tedbirin Seçim ve diğer yasalara karşıtlı kolaylıkla iddia edilebilir. Asıl o zaman hükümet rejimle ilgili suç işlemiş olur. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne AK Parti'ye karşı olmak başka bir şey diyor. Ülkeyi karmaşa içine sokacak düşünceleri desteklemek başka bir şeydir. Sorunun nereden çıktığı belli. Kimlerin çözebileceği de açık. YSK'de 3 harf vermiş Kural koyma ve tedbir alma kuruludur. Kimseye hesap vermez. Kararları başka hiçbir yere taşınamaz. Kimse karışıklıktan yarar çıkarmaya çalışmasın diye de bitirmiş. Bekliyoruz şimdi öyle mi? Şimdi bekliyoruz evet. Siyaseti ve sokağı yoluna sokmayı da sokmasını da bekliyoruz. CSK'nı. Az bir şey kaldı. Bir saat 7 dakikaya indi. Şimdi alacağı karar peki 1 saat 7 dakika içinde siyasi mi olacak? Hayır. Adil bir karar olacak. Tabii ki. Bunu nasıl sorarsın? Peki. Jet düzeltme demiş mesela Hürriyet Gazetesi'yle Yüksek Seçim kurulunun BDP destekli 7 bağımsızlığının adaylarına iptaliyle yaşanan krizden sonra, kriz bitti mi? sabah Tuncel'in Cezası mahkemece 6 aya indirildi. İsa Gürbüz dışında altısı mahkemeden yazı alıp Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etti. Peki mahkemece 6 aya indirilmesi nasıl oldu bu iki sıkıda? Bu hukuki bir karar mı? Mahkemenin kararı. Bilmiyorum. Bana bilmediğim yerlerden soruyorsunuz sürekli. İtirazım var bu konuda. <gülüyor> ee, ama şey var şimdi burada da e, bu karar işte belli bir tarihten sonra alındığı için belli bir tarihe olan kadar olan dönemi kapsamaz. Dolayısıyla Sabahat Tuncel aslında seçime hala giremez diyen bir kesim de var. Yani böyle bir böyle yorumlara da rastladım en azından ben dün takip etmeye çalıştığım kadarıyla. Bakalım. Göreceğiz. O da bir saat altı dakika hatta beş dakika içinde belli olacak. Evet. Bayağı e... Yani Türkiye'de her şey mümkün ama sıkılmak asla söz konusu değil. Hüzünlenebilirsin. Zaten herkes öfkeden çatlayacak halde, çatlayacak halde ama sıkılıyorum diyen, ya çok canım sıkılıyor bugün. Niye bir İsviçre değiliz diyen yok. Yani. Ben katılmıyorum size. Öyle mi? Kesinlikle katılmıyorum. Çünkü anormalin banalleştiği bir durumda... ...pek tabii sıkılabilirsiniz de bundan. İşin kötü tarafı bir de bunu... ...içselleştirirsiniz, de, itiraz etmek için... ...enerjiniz de kalmaz. Bu da olabilir. Ama şey, heyecanı da az sonra... ...heyecanı da az buz bir şey değil. Ben bunu televizyon seyrederek... ...öğrendim. Öyle bir alışkanlık... ...kesbettim. Yani şimdi bak, bir saat 5 dakika... ...hatta artık neredeyse... ...bir saat 4 dakika sonra... Az sonra öğreneceğiz durumu ve her şey çok güzel olacak. Sen de aynı fikirde değil misin? <gülüyor> Değilim. <gülüyor> o zaman bence bir müzik çalalım. En iyisi öyle çıkalım. Biraz ne şey bir şey mi çalsam acaba? Taxi Radio çalım. Olur. Michael Franti ve Spearhead grubundan. Onun doğum günü Michael Frantin'in de 1966'da doğmuş kendisi şair, müzisyen ve besteci. Aynı zamanda radyoda uygun Taxi Radio dinleyelim. All nah, like our beginners All of us are sinners head spinners summer are fatter Some are thinner summer thieves summer letters debtors Meta-letters The typesetters Trendsetters Translators Of a lost tongue Spoken ha. words and beating drums In the heavens in the storms Ra-ba-ba-pum ba ba pum on the chest up the pride We're really tactics that Pick up the crowd Speak boom What's on the cloud Play the bass And loud Play loud Say oh hey Taxi radio Oh-hey-oh Bien preparado, soy callejero. Está sonando, yo estoy luchando. Se oye mi radio. Estoy sintiendo bien preparado, soy callejero. Está sonando, ya estoy luchando. Se oye mi radio. Las calles son peligrosas. Hay veces aquí está sequiendo, pero mi taxi cuando el pumbo suena se forma la rumba buena. Súbeme otra vez el stereo. Mi sonido no tiene mareo. Al tierras salvajes flores. Salvaje umn hey. oh, hey, oh. hey. so play sair uma hora de comer error, goddard, boa tarde, agora, この 이야기 ha punch may late. E é um A B B sua irmão, Diana daovelo, Wesley Downany. it's super. E uedem polar esse for nato de bar воз queremosевойążero. E aí mena e aí For the big sound rasa de...is éod cool. Thanks big sound play. The police do mi vida hurts, my life hurts. Oh, my mother, where is the exit? It hurts, it hurts, it hurts. Hey, Ay, mamita, duele, hey, hey. The police do my life hurts, my life hurts. Oh, my mother, where is the exit? Commercialism, conservativism is written to one all time. Ah. No wonder why there's suicide, no wonder why they're driving by. I could think Oy. back, walking barefoot in the grass. Now I'm wiggling my toes in the glass. Three strikes used to be a baseball class. Now I 25 years on the ass But in the spring time at the same time, all of a sudden, I can push up a And button. sound play for the Big Sound Rudy Day. Say, oh, hey, oh, taxi radio. Oh, hey, oh, taxi radio. Pump oh, hey, oh, gaste. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün Rusya üzerinde biraz konuşmaya karar vermiştik hatırladığım evet. kadarıyla. Evet. Eee Ee, sebebi de biraz şey yapayım, yani bir, bir, birden fazla neden olabilir, tanesi her sene biraz komşularımızdan bahsediyorduk. Ona. Bir de e, bu krizin etkilerini e, görmekte, son yaşadığımız küresel krizin e, etkilerini görmek açısından bir başka ülkeye bakmanın Türkiye için yararlı olacağını düşündüğüm için bunu e, yapalım diye istemiştim. Ee, zaten öyle bir şey e, yapayım diyorum. Yani Rusya'nın detayına girmek e, çok ne oldu ne bitti bir, bize ne benziyor ne fark ediyor gibi bir şey yapalım. Evet karşılaştırmalı bir Şimdi 2008 Anladın. krizi e, yani 2008'de küreselleşen kriz diyelim. Çünkü 2007'de aşağı yukarı Amerika'da başladı ama 2008'de bir küresel kriz halini aldı. Bu e, Bu Rusya'yı da çok kötü etkiledi. Ee, ve e, şöyle bir şey Rusya 2009'da dünyada en hızlı daralan lüke arasında ikinci sırada yer alıyor. Ondan sonra e, yani şeyde e, e, 2009'da böyle %8'e yakın bir e, oranda daralan, %7-10-8 daralan e, Rusya 2010'a gelince Toparlanıyor Toparlanıyor ama Mesela en hızlı toparlanan 10 ülke arasında Rusya yok sadece %4 büyüyebiliyor Şimdi Bu açıdan Türkiye'nin ilginç bir durum var Çünkü Türkiye 2009'da En hızlı daralan 10 ülke arasında Yer alıyor %4 10'da 7 Yalnız bizdeki krizin etkisi tabii bir çeyrek önce başlıyor falan e, takviminde bölünce e, etki daha azlıyor Önemli değil yani mühim olan 2009'da Türkiye %4-10-7 daralıyor. Böyle dünyada en hızlı daralan 10 ülke arasında 10. sırada yer alıyor. Ama 2010'da %8-10'da 9 büyüyerek yılın başarılar listesinde 5. sıraya oturuyor. Ve bu iki listeye bakınca iki listede birden yer alan başka ülkede yok. Yani böyle garip bir e, durum var Türkiye'nin. E, kriz olunca paldır küldür aşağı düşüyor. Sonra yukarı çıkıyor. Diğer ülkelerde bu etki yapmıyor. Ama Rusya açısından olay daha da ilginç. Çünkü Rusya toparlanamamış oluyor. Yüzde dört büyüme e, toparlandığı değil. Yani düşüşçe oranla çok az bir şey. Şimdi e, bir fark daha var. E, kabaca konuşayım. Şey. Rusya'da e, bu kriz karşısında müdahale e, devletin harcamalarını arttırması, çeşitli tedbirleri alması eline, Türkiye'den hem çok daha önce başlıyor hem de miktarı daha büyük. Yani Türkiye buna rağmen Rusya toparlanamıyor. Türkiye ise böyle bir müdahaleyi yapamıyor, yapmıyor. İşte arada bir şey. Yani bir kere geç E, olayı hani bir süreyi şeyle kaybettik yani bu kız bize pek de dokunmaz galiba falan gibi laflarla geçti e, ama ondan sonra o e, edebiyat bir tarafa bırakıldı bazı ciddi tedbirler alınmaya kaldı ama e, böyle Rusya'daki kadar veya birçok diğer ülkedeki kadar da olmadı ama buna rağmen Türkiye'nin performansı daha iyi çıktı şimdi e, böyle bakınca hı hı bu olaya e, Rusya'da ne olup bittiği ilginç oluyor ve ben eee bir katıldım bir toplantıda bir e, tebliğ e, verildi. E, bu Rusya'daki Ulusal Araştırma e, Üniversitesi bu Moskova'da e, yeni böyle bir e, modern bir üniversite oluşturuldu. Bunun içerisinde bir yüksek iktisat okulu var. Oradaki üç öğretim üyesi Akin Dinova E, Alekse Şanko ve Yasin Yasin e, yaşlı ve önemli bir e, akademisyen çok e, önemli bir akademisyen çok aktif bir akademisyen bu e, kişilerin yaptığı çalışmalar e, e, şöyle bir şeyi gösteriyor yani Rusya ekonomisinde çok ciddi yapısal problemler var bunu yani atlatı verdik işte şu oldu falan diye geçiştiremeyeceğimiz şeyler hatta şöyle bir yargıyla başlıyor çalışmaları diyor ki 2008-2009 krizi Rusya için sadece böyle bir milli gelirin düşmesi meselesi değil mevcut ekonomik modelin iflas ettiği anlamına gelir. Yepyeni bir şekilde bu olaya başlamamız lazım. Çalışmanın önemli bir kısmında da neler yapmak gerekir detaylı bir şekilde anlatıyorlar. E, dolayısıyla burada e, bir konu e, var. Yani Rusya'da e, birikmiş bazı sorunlar yapı sorunlar, çözülmemiş sorunlar e, filan. E, bu krizle e, daha kendilerini belirtti ve ekonominin e, hem hızlı düşmesine hem de toparlanamamasına yol açtı. Şimdi burada ilginç bir şeye değinmek istiyorum. Bu Türkiye ile e, ilgili bir şey. Şimdi bunlardan bir tanesi Rusya'yı etkileyen finansman e, alanındaki davranış biçimi Rusya'da bankalar ve özel kesim ülke dışından borçlanıyordu. Önemli ölçüde. Ve yani e, hakikaten Rus piyasası e, önemli bir şey haline almıştı. Oralardan borçlanıyor. Yani finansmanı Rusya dışarıdan sağlayarak devam ediyordu. Ama e, şunu da söyleyeyim. Tasarruf edilme Türkiye'den falan yüksek bir ülke. Buna rağmen gidiyordu. Şimdi kriz olunca 2008'de yabancı finans kurumları bu ülkeye açtıkları kredileri <gülüyor> ve diğer yatırımları azalttılar. Bu genelde de böyle oldu. Yani ya başka dedi, ülkelere de aynı şekilde. Tabii tabii yani burada bir acayiplik yok. Belki miktar olarak daha çok çıkmıştır. Ama bunda bir, bir şey Fakat ilginç olan geri dönmediler. Hmm. Şimdi ve böyle olunca da sistem ciddi bir mali kısıtla karşılaştı. Çünkü e, kendi içinden finansmanı ayarlamamışlardı bu kuruluşlar o yüzden gerekli kredi sağlanamadı bu da üretimi vurdu hatta öyle ki Rusya'da üretimdeki düşüş öncelik kazanıyor talepteki değil bizde talep düşmüştü orada üretim düşüyor hatta üretim düştüğü için talebi peşinden çekiyor bu çalışmaya göre Şimdi bu neden oldu diye bakıldığında e, sisteme bir güven eksikliği var. Yani e, biz bu parayı verirsek o batabilir. Niye? Geçmişte olmuştu. Ama geçmişte olmuştu. Türkiye'de de olmuştu. Fakat Türkiye önlemler aldı. Rusya'da alınan önlemler e, hala kimseyi tatmin etmedi. yaz yeterince tatmin etmedi. Onun için bir şeyler ters gidebilir. Falan e, kaygısı yüksek. Bunun başında da işte saydamlık geliyor, kurallara uyma geliyor falan. Yani böyle şeyler ve bunlarda hep bir bu laflar gider. Ama bu laflar bir gider adamlar para vermeye devam eder. İşler ters gidince yalnız bu lafların etkisi çok oluyor. Şimdi Türkiye'de öyle olmadı. Çok ilginç bir şey bu. ya Sanıyorum bir miktarda gözden kaçan bir olay. Ee, Türkiye'de hem bankalar hem özel kesim yurt dışından borçlanmıştı. Hatta özel kesimin yani şirketler kesiminin ...çok da boşlandığı söylenebilir. Ee, yani miktar olarak söylüyorum. Ee, evet. Aşırı anlamda değil de... ...miktar olarak çok borçlandığı. Fakat... ...şöyle bir olay var. Galiba Türkiye 2001 krizinden... ...kurumları itibariyle... ...ders almış çıktı. Ee, kurum derken şunu kastediyorum. Ee, şirketler kesimi... ...bankalar ve hükümet. Şimdi aldıkları dersler... ...farklı ama... yani e, Ona da değineceğim şimdi. Şimdi bankalar e, bu kriz başlar başlamaz kredileri kesiverdiler. Bu 2008'in sonbaharında yani ekibinde filan e, itibaren çok ciddi bir şekilde bankaların bir frene basması var. Tabi bu frene basmanın hepsi miktar olarak kendini göstermeyebilir, haber de verebilir. Yani banka diyebilir ki aman ana çok dikkat et yani bundan sonra benden kredi alamazsın. Yani bu bir etkidir bu. Şimdi şirketler kesimi bunu hemen anladı. Ne olup bittiğini. O da kredi talebini azalttı. Şimdi böyle olunca ne oldu? İşte bazı krediler vadesi gelince ödendi. Bu çok vahim böyle işte anında kredilerimi geri ver, gerileri çağırıyorum falan gibi öyle daha evvel yaşadığımız boyuta gelmedi. Ama yani kredilerin az olacağı anlaşıldı. Tabii şirketler kesimi kredilerini nasıl azaltır? Faaliyet hacmini daraltarak azaltır. Yani bu faaliyet hacmini daraltınca ki biliyorsunuz e, yani tarihimizin en büyük e, daralması olduğu bir çeyrek içerisinde e, Bu e, üretim düştü bu işsizliği arttırdı Tabii bu üretim düşüşü ekonomideki ilişkilere bakarsanız mali bakımdan kuvvetli olan şirketler kesimi Burada büyüyecek şirketleri kastediyorum büyük ve büyüyecek hı hı. Var bir tarafta bir tarafta da kobiler var Kobilerin mali da, durumu daha zayıf. Onlar buna uyanlamakta güçlük çekler. Oralarda iflas, kapanma falan gibi olaylar epeyce yüksek oldu. şimdi do, Ve işsizlik arttı. Dolayısıyla 2001 krizinden e, farklı olarak bu defaki kriz e, e, herkesi birden değil bazı kesimleri vurdu ve ciddi vurdu. Şimdi yalnız öbür taraftan da başka bir şey oldu. Dış ilişkiler açısından yani kobiler ya da işsiz kalan vatandaşların yurt dışından kredi aldıkları falan yok. Ama yurt dışıyla ilişkisi olan kesimler hangileriydi? Bankalar ve e, şirketler kesimi. Onların mali bilimleri sağlam kaldı. Faaliyet düzeyleri düştü. Belki biraz kârları düştü ki herkesin düşerken gayet normal. E, kaldı ki bankaların düşmedi de. Yani e, Ama mali yapıları çok sarsılmadı. Belki de çok az sarsıldı diyelim. E bu tabii e, küresel ortamda e, faaliyet gösteren finans kuruluşlarının gözünden de kaçmadı. Yani Türkiye'deki şirketlerde, bankalarda fena durumda değil. Yani onlara kredi verilebilir. Rusya'da, Rusya'da mı sarsıldı. Sarsıldı. Rusya bu işi toparlamakta zorlandı. Türkiye'de e, toparlamakta zorlanmadı. Ondan sonra Türkiye ne oldu? Onu hemen e, e, şey yapayım. E, ha, oraya gelmeden hükümet bir de üçüncü oyuncu var. Hı hı. Hükümet de dersini aldı ve şöyle ders aldı ama. E, de, daha belki olaylardan öğrendi ki bu kamu açığını büyütmek çok tehlikeli oluyor. O yüzden son derece tutucu bir çizgiye girdi. Mümkün olduğu kadar kamu açığını ...az arttırarak... ...neler yapabilirimi aradı. Yani doğrusunu isterseniz... ...iyi bir strateji. Ben beğendiğim bir şey bu. Kamu açığına aman arttı... ...ben çünkü o sıralarda hatırlayacaksınız... ...işte Amerika'da kamu açıkları müthiş büyüyor... ...bilmem İngiltere'de şöyle oluyor... ...böyle oluyor. Hadi biz de yapalım... Evet, e, ...gibi düşünebiliriz. Evet. Şimdi biz tabii Amerika ve İngiltere... ...deyiz sorun orada. Kaldı ki orada bile... ...ne kadar problem çıktığı açık. Hükümet buna gitmedi... Ama kamu açığı büyüdü mü? Evet büyüdü. Bir önceki yıla oranla çok arttı. Ama sonuçta yine geldiğin rakam e, milli gelirin yüzde beş buçuğuna falan geldi. Rakam büyüyecek bir rakam ama başka ülkelerde yüzde onlardan bahsedilirken pek de öyle şey değil. Dolayısıyla hükümetin aldığı ders şu oldu. Yani ne yaparsan yap bu işi bir kere bozarsan ondan sonra başın derde girer. E, şeyin Bankaların aldığı ders ne oldu? Aman ha bir kriz geliyorsa hemen kredileri kes. Özel sektörün aldığı e, sinyal ne oldu? Ha bankalar krederi kesiyorsa üretimeye gelsin. Peki fatura kime çıktı? E, çalışanlara çıktı. Ondan sonra Bu çünkü da şaşırtıcı şey, değil. Gücü yok. E, yani büyük ölçüde çalışanların fazla bir gücü yok. Yani nasıl çıktı? İşsizlik arttı ya da çalışma süresi düştü. Çeşitli formülasyonlarla yani illaki büyük facia oldu demiyorum ama işsizlikteki artış az buz değildi. Yani böyle %16'ları %17'leri gördük. Ee, falan. Yani böyle ciddi şey oldu ee, Şimdi Dolayısıyla Türkiye böyle e, Hareket etmek suretiyle Hükümetin de aşığı büyütmemesi suretiyle Bir sonraki dönemde Kaynak temin edebildi Ama Kaynak temin etmekle Aynı kalitede kaynak temin etmek Aynı şey değil Şunu demek istiyorum Türkiye daha önceki kriz öncesindeki dönemde Daha uzun vadeli Muhtemelen daha düşük E, maliyetli kaynak temin ederken birdenbire e, bu ters döndü. Evet kaynak var ama kısa vadeli oldu. Tabi bu bir tehlike sinyali. Ama kaynak buldu. Kaynak bulunca da Türkiye büyümeye başladı. Şimdi Türkiye büyümeye başlayınca bildiğimiz problemle hemen karşılaştık. Cari açımız büyümeye başladı. Büyüme işsizliği azalttı mı? Evet azalttı. Ama hiçbir zaman kriz öncesi düzeyin altına henüz düşmedi. Hala onun üstündeyiz. Yani bir puan kadar üstündeyiz. Rusya'daysa... Şimdi, işsizlik... işte Rusya ise yani düştüğü yerde, hadi yani aba atıyorum biraz, kaldı gibi. Tabii öyle değil. Yani orada da toparlandı ama bu toparlanma tatmin edici değil. İşte şimdi burada bu sözünü ettiğim 3 araştırmacı diyor ki, yani tür Rusya'nın toparlanamamasının nedeni Ve uygulanan politikadaki bazı eksiklikler, e, etkin önlemler alınmaması olabilir. Ama olayı bununla sınırlamak yanlış olur. Rusya ekonomisinde çok ciddi bazı sorunlar var. Yani, e, işte mesela petrole dayalıyor Onun dışında e, ki sektörlerde bir uluslararası rekabet gücü yok. Yani hiçbir Rus diş fırçası almayı aklına geldi mi? Monokültür diye Yani böyle şey. garip bir şey. Yani petrol satıyor, silah satıyor bir de. Yani bu bir anlamı yok. İkincisi, Rusya içerisinde iktidari faaliyetin dağılımında da böyle bir acayi. Yani Moskova ve yöresinde oldukça ileri bir e, ekonomi var ama dışı öyle değil. Yani bunları görmezlikten gelip e, her şey yolunda diyen bir strateji seçilirse ne olur diye bir şey yapıyorlar ve gösteriyor ki başları derde gelecektir. Bu arada Rusya'nın öyle iktidat politikası ile kolay değiştirilemeyecek problemleri de var. Yani kısa vadede. Bunlardan bir tanesi de Rusya'nın nüfus demografik özelliği. Bu nüfusu az olan bir ülke. İş gücü talebi giderek artıyor. Bu yakında önemli miktarda yani böyle 600-700 bin kişi yılda dışarıdan insan getirmek zorunda kalacak. ...hele karifiye insanda çok ciddi, açığı var... 700 bin, 600, ...700 bin de çok yüksek... ...büyük bir, <gülüyor> ...yani bir, tabii unutmamak gerekiyor... ...bu ülke çok büyük bir ülke... ...yani evet. kilometre kare olarak... O, ...inanılmaz büyük bir ülke... ...ve bir e, Sibirya olayı var ki... ...yani eğer herhangi bir kimse... ...oraya gidip de parmağını bir yere sokarsa... ...ya gaz çıkıyor... ...ya petrol çıkıyor... ...ya altın çıkıyor... ...bir şey çıkıyor... ...ama oraya gidecek kimse yok... Yani birilerinin bulunması lazım Yani bu da ciddi bir şey Öbür taraftan işte Firmaların kendilerini adapt edememelerinin Bir nedeni olması lazım Yani uzaya gitmeyi bilecek kadar Kafası çalışan insanlar Firmayı niye çalıştıramıyor Demek ki bazı kurumsal yapıda bazı ciddi sorunlar var Bütün bunları bir araya getirildiği zaman Bu işin çok ciddi bir şekilde Hani böyle Geçici tedbirlerle E, i̇dare edilmeden yürütülmesi gerektiğini söylüyor Ben Türkiye için de aynı şeyi söylüyorum Yani Rusya'daki problemlerin aynısı yok Tabii Türkiye'de ama Türkiye'nin bu ödemeler dengesi meselesine bir, e, bir bakmamız lazım Ben bazı böyle e, Doğru gibi görünen Ya da doğru olan Fakat işe yaramayan ifadeler var Mesela Türkiye önümüzdeki e, dönemde ...cari açık verecektir... ...kalkılan bir ülkenin... ...başka türlü yapması mümkün değildir... ...bu laf doğru ama hiçbir işe yaramıyor... ...çünkü milli gelirin yüzde yedisi oranında... ...açık vermek ve yüzde iki buçuğu oranında... ...açık vermek arasında çok büyük fark var... Ee, ...dolayısıyla... ...bizim... ...kabul etmemiz... bu ...yani dışarıdan kaynak temin edebilir... ...durumda olmamızda yarar var... ...ama bu kaynağın... ...miktarı... ...biçimi konusunda... Ee, bir tercih yapabilecek durumda olmamız lazım. E bu da bu ülkede bazı tedbirler alınmaya gerekiyor. Mesela daha çok tasarruf edilmesi, işte bir yatırımların daha hızlı olması falan gibi bir şeyler. E ikincisi işsizlik sorunu. Buna hep değiniyoruz ama yani her gün buna değinsek yeri var. Çünkü bu bize de özgü olmayan fakat çok tehlikeli bir sorun haline almaya başladı. Özellikle de Ee, şimdi şöyle de şikayetler var. Biz boşuna mı okuduk diye bir kitapta da çıktı galiba o başlıkta. Yani özellikle kanal, genç işsizler. Genç işsizler ve tahsilli işsizler. Evet. Ee, şimdi bu olay yani gençleri sevmiyoruz diyen Hadi diyelim ki bir ülke gençlerini sevmiyor. Kızıyor onlara. Ee, ama herkes mi sevmiyor? Yani böyle değil. Bu herhalde bir başka bir şey var. Ee, önemli. Ve üstelik de tahsilli olanlar da bu iş cilerek artıyor. E Buna bir iyi baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu bilgisayar, bilgi iletişim teknolojilerindeki falan gelişmeler el emeğiyle çalışan insanları etkilemiyor ki. Yani bu tür insanların, yani eğitilmiş insanların yaptığı işlerde bu tür teknolojilerdeki gelişmeler çok daha fazla kullanılıyor. Eskiden bilmem o işi yapabilmek için 15 tane Eğitilmiş insan e, kullanırken e, Artık bir tane Başka türlü eğitilmiş bir insan kullanıyorsunuz O size bütün bu e, Olanakları bilgisayar ortamında Sağlıyor yani dünyada Hem e, İş gücü talebenin niteliğinde bir değişiklik var Hem de genelde bir iş gücü talebinde Düşme olayı görüyor e, İş gücü talebinde düşme derken e, Arzı Karşılamayacak anlamda söylüyorum Yoksa miktar atıyor tabi fakat e, Arzı e, karşılamıyor Şimdi bunun çözümü kolay bir iş değil. şöyle değil. Kişileri nasıl eğitileceğinle ele almamız lazım. Demek ki başka türlü eğitime ihtiyaç var. İkincisi de e, acaba buna rağmen e, teknolojinin bu gelişmesi bir işsizler ordusu yaratmaya devam edecekse. Ki öyle gözüküyor. Avrupa'da da öyle, Amerika'da da öyle, Türkiye'de de öyle. Yani bu böyle geçebiliyor. O zaman istihdam için neler yapabiliriz? Nasıl şeyler Çözebiliriz e, Yollarla çözebiliriz Yani geçici olarak duvarları boyasınlar falan da Olmaz o bir krizi atlatmak için Yapılabilecek bir iştir e, Yanlış da bir değildir Ama ondan sonrası nasıl için bu böyle yürümez Ne o insanlar tatmin olur ne de ekonomi böyle yürüyebilir Türkiye ile bir parantez küçük bir parantez açarsak Türkiye ile yapılmış anlaşmalarda işte vizelerin geçici süreler için kaldırılması da buna bir çözüm olarak mı acaba öngörülüyor sanmıyorum bu şeyin şimdi bu vizeleri eee kaldırma Rusya ile olanda dikkat ederseniz bunun çalışmayla hiçbir ilgisi yok. Sadece turistiktir. Öyle mi? Evet, e, o, o da iyi bir şey. Yani biliyorsunuz yani ne bileyim orayı görmeye ya da orada çalışan akrabanızı ziyaret etmeye gittiğiniz zaman e, çok zahmetli işlere girmiyorsunuz. Yani aynı şey Rus e, turistler için de geçerli. Ülkemize çok geliyorlar ve onlar da rahat gelir gider. Ama Çalışma gibi bir olay olduğu zaman Bize geçerli Peki böyle bir ihtiyaç varsa neden Or Orada da kaldırmıyorlar ha, Çalışmak şimdi, için e, Dünyada en zor işlerden bir tanesi İş gücünün mobilitesini Sağlamaktır İş gücünün hareketlerini sağlamaya kalktığınız zaman Her ülkede Büyük kıyamet kopar e, Ve kıyameti koparanlar da e, Avrupa deneyimine bakarak söylüyoruz Daha çok işçi örgütleridir çünkü bu gelen e, işçilerin ülkede iş gücü piyasalar rekabeti arttıracağı ve onların mali e, ekonomik durumlarını kötü etkileyeceğini düşünürler Ve bunun da bir rasyonel strateji olabileceği filan konusunda da araştırmalar var O gayet zor bir şey Ben öyle kolay kolay da Rusya'da e, yani bu öngörülen iş gücü açığını telafi etmek için insan getirelim dendiğinde bir hükümetin kolayca buna evet diyebileceğini sanmıyorum. Evet bir de tabi bunun siyasi başka implikasyonları da olabilir. Yani aşırı sağcı partiler e öyle, öyle. ve akımlarında zaten müthiş bir güçlenme var Avrupa'da da. Öyle. Rusya'da da bildiğimiz. Rusya'da da anlaşılan mesela Saint Petersburg'da filan var. Ciddi olarak yani oralarda ...bölgeden gelenler... ...çeteler halinde... Evet, ...tahatsızlıklar... Yani ...kolay iş değil o. Evet. O yüzden Rusya'nın işinin çözülmesinde... ...yani hakikaten... ...kapsamlı ve... ...senin de çok... ...yerinde olarak dikkat çektiğin gibi... ...sadece ekonomik tedbirler değil... ...politik tedbirler, sosyolojik tedbirler... ...selen alınması lazım. Yani insanların... ...bu fikre alıştırılması... ...vesaire gerekiyor. Öyle... Ee, sabah kalktık iş gücü ithal edeceğiz olmaz orada öyle bir sorun var evet ee, peki bu Rusya ile ilgili aş aşağı yukarı böyle son bir küçük soru da sormak istiyorum bir cümleyle herhalde hı hı. Ee, bu standardın Poor's'un Amerika Birleşik Devletleri'nin e, değerini ne, neyse onun adını işte Duragan'dan negatife çevirmesinin anlamı nedir? Yani e, şöyle bir şey e, herkesin bildiği bir sır vardı o sırrı açıkladı Standard Poor's. Yani bu çok komik oluyor. E, e, bir kere şunu söyleyeyim e, e, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin şu ana kadar yaptığı e, şeyi E, kamu açıklarını büyütmek vesaire gibi tedbirleri alsa çok daha şiddetle cezalandırılırdı şimdi Amerika'da bunu iki nedenle yapamıyor bir tanesi ister Amerikan ekonomisi çok daha güçlü bunu belki halledebilir diyor ama e, ortaya çıkan büyüklükler Amerikan ekonomisi için bile e, sorunlu yani, onu Türkiye ekonomisine adapt etseniz şimdi biz e, Tepe taklak gitmiştik aşağıya doğru E, bu bir e, Şimdi e, ikincisi e, tabii çok zor Amerika'yı e, e, kalkıp da bir derece indirdim deyince herkese indirmeniz gerekir Yani yine sonuçta bakın dünya üzerinde şöyle kabaca Yine en iyi durumda olan o Yani toparlayabilir mi diye sorduğunuz zaman Toparlayabilir olasılığı en yüksek olan ülke o E, öyle olunca ıı, arkasından diğerlerini değdireceksiniz. E, yani yaptığınız hiçbir şey yaramayacak Ama Standard Poor's bence piyasada oyuncularının çoktan beri artık kesin gözüyle baktıkları durumu deklar etti. Mışak bir şekilde buna geldi. Hani çok anlamlı ve insanların davranışlarını çok değiştirecek bir şey olacağını sanmıyorum. E, e, bir iki gün bunun lafı edilmez, edilir mi? Edilir. Bir iki gün başlayalım. E, Bazı piyasalarda e, ufak tefek dalgalanmalar olur mu? Olur. Ama daha büyük bir şey olur mu? Olmaz. Çünkü zaten herkes biliyordu bunun böyle olduğunu. Evet. <gülüyor> Peki. İşte. Evet. E, çok teşekkürler. Bu arada da e, bir dönem, bir miktar ara verdiğimizi de söyleyeceğiz herhalde. Evet, evet. Yani e, burada... E, İstanbul'da olduğum süreler böyle muntazam olmadığı için yani bir hafta var 3 hafta yok biraz şeye uygun değil Onun için bir süre ara verelim ama yani böyle ilginç bir şeyler olup muhakkak onuim zaman... ona göre bir şeyler yaparız Çok teşekkürler Hasan çok teşekkür ederim Hasaner Salli ekonomi notuları Evet, şimdi bir ara veriyoruz saat 9.29 ve şey Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasında da tam yarım saat var. Heyecan içindeyiz ama bu arada arayı iyi değerlendirmek istiyoruz ve nükleer karşıtı platformdan konuklarımız olacak. Ve 24 Nisan tarihinde Kadıköy'de yapılacak nükleer karşıtı gösterinin ve yürüyüşün. ...detayları üzerinde konuşacağız. Açık Gazete Evet Açık Radyo'dayız... ...ve Açık Gazetesi onun... ...saat 9.34... ...35.9.5 geçiyor... ...ve... ...biraz önce de duyurusunu yaptığımız gibi... ...Nükleer Karşıtı Platform Sözcüleri ...beraberiz Erhan Karaçay... ...ve Özgür Gülbüs ...hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Evet, ana konumuz da bu 24 Nisan'da Çernobil'in Çernobil nükleer faciasının da 25. yıl dönümü münasebetiyle bütün dünyada da yapılacak olan çok çeşitli anma gösterilerinin bir, biri de Kadıköy'de gerçekleşecek. Esas olarak onunla ilgili konuşacağız. Değil mi? Evet. Çernobil'in 25. yıl dönümü nedeniyle nükleer karşıtı platform 26 Nisan'a yönelik bir haftalık bir etkinlik planladı. 26 Nisan öncesi hafta 24 Nisan pazar günü Kadıköy'de saat 13'te Natulus önünde toplanılarak 14'te Kadıköy İskele Meydanı'nda miting ve konser organize etti. Öncesi bir haftalık süreçte de aydınlar, yazarlar, sanatçılar birlikte bir araya gelindi geçen cumartesi günü. Evet. Bu nükleer e, karşıtı hafta için çağrı yapıldı. Bu konuda görüş alışverişinde bulunuldu. Ve hafta içerisinde hava muhalefetine rağmen İstanbul'un birçok e, bölgesinde nükleer karşı platform adına standlar kuruldu. Bu konuda bilgilendirici broşürler, yayınlar ve mitinge çağrı yapıldı. E, duyuruları dağıtırmasının yansında Enerji Bakanlığı'na bu Akkuyu'daki nükleer santral ve nükleer maceradan vazgeçmesinin imza toplanmaya başlandı. Ben izin verirseniz nükleer, nükleer? kaçtı? Yani platform buyur, e, nedir? NKP diye kısaltılmış olarak dediğimizde ya bu ne P'si ne partisi falan diyorlar. Bu bir platform. Burada e, birçok e, meslek odasının e, sivil toplum kuruluşunun Ve bireylerin içinde olduğu, sanatçılar, aydınlar, gazeteciler içinde olduğu bir platform. Bu 1978'li yıllarda bu platformun öncülüğünü rahmetli gazetecilerden Ömer Sami Coşar, Örsan Öğmen ve Aslan Eyce bu platforma öncülük yaptılar. 1993 yılında da e, ülkemizde e, birinci nükleer e, kongre nükleer parçası e, platform e, toplantısı yapıldı. <gülüyor> 99'dan sonra da bu biraz daha ime e, kazandı. E, bu platformun kuruluş e, nedeni bu 76 yılından itibaren işte Akkuyu'da e, kurulmaya başlanan nükleer santral ile ilgili Bunun ülkemiz için doğru olmadığını düşünen insanların kurumların temsilerinin bir araya geldiği bir platform ve 2006 yılında da sanıyorum ülkemizin en büyük çevre mitingi yine Çernobil'in yıldönümünde Sinop'ta yapıldı. Burada biraz daha ismini duyurdu. Bu... En büyüklerinden biri diyelim. Evet Bayağı büyük şeyler <gülüyor> olmaya doğru, başladık. Doğru doğru, doğru. yani, yani son <gülüyor> Mersin'deki Mersin'deki zincirdeki. Evet. Ben de onu soracaktım biraz evet. önce ona da değiniriz yani, biraz. Özetle bu Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun e, nükleer enerji üretimine ve nükleer silahlama karşı çalışmaları e, yürüten e, bu kurum ve karşılar bu bu konuda gündem ısındığı zaman bir araya geliyor daha aktivite e, kazanıyor ama e, bu gündemden düştüğü zaman da ...daha esnek olan bir platform. Evet, biz de zaten... Evet. ...mesela radyonun... ...16. yılındayız artık ve... ...çeşitli hükümetlerle daima... ...hep aynı sorunun... ...muhakkak Akkuyu başta olmak üzere... ...ülkenin en çok... ...enerji ve elektrik ihtiyacını... ...karşılamak üzere muhakkak surette... ...birkaç... ...şey yapması gerektiği... ...nükleer santral inşa etmesi... ...gerektiği konusunda... Yani ...bıktırıcı şekilde gelir karşımıza bu. Hiç şaşırtıcı olmuyor yani genellikle. Aynı argümanlar başka partilerden geliyor. Bir devlet politikası olmuş gibi artık aslında son Türkiye'nin son 30-40 yılına bakınca. Ya hiç fark etmiyor partinin. Ya dünyadaki konjonktür şimdi... fark etmiyor. İşte Çernobil, Üç Miladası kazası, Fukushima bunlar fark etmiyor. Bu nedense nasıl bir politikaysa <gülüyor> bu hiç değişme hiç sorgulanmıyor dünyada ki işte güneş enerjisi, yeni bir enerji, bu kaynaklar değişiyor. Onların potansiyelleri büyüyor. Kullananlar artıyor. Nükleer reaktörleri kapatanlar işte İtalya'nın kararı en yenisi. İtalya'da dün, dün konuşma fırsatımız olmuştu ve süresiz olarak askıya almış değil mi? Evet. O da önemli bir, bir. reaktör inşa edilmesini. Ya İtalya 86 Çernöbi kazasından iki sene sonra yanlış hatırlamıyorsam dört tane reaktörü vardı ülkede hepsini birden kapattı. Ve nükleersiz e, sürdürdü enerji üretimini. Şimdi yaklaşık yine 1-2 yıl önce yeniden nükleer reaktör kuralım mı? Çünkü %50'ye yakın İtalya'da fosil yakılar. Özellikle doğalgazlar. O da biraz bize benziyor Türkiye'ye. E, yeniden nükleer reaktör kuralım mı tartışmaları? Özellikle evet. Berlusconi'nin başını çektiği bir tartışma vardı. Bu bitti. Yine rafa kaldırıldı. Öyle gözüküyor. E, tabii bu, bunların hepsi Türkiye'de aslında çok garip bir yorum Mesela Enerji Bakanı Fukushima'dan sonra... ...hiç nükleer, santral kapatma kararı alan ülke olmadığını söyledi Avrupa'da. e Şimdi zaten daha önce kapatma kararı alan Belçika, İspanya... ...işte Almanya'nın biraz daha farklı... E ...bu ülkelerin bir daha mı kapatma kararı almaları gerekiyordu? Şimdi beklemeden zaten... E... E bundan önce olmuştu zaten bunlar. Yani e, o kadar bir laf e, oyunları oynanıyor ki bu konularda... ...insanlar tabii yani bütün bu kararları belki de anlayamıyorlar ne olduğunu. Evet yani... Şimdi bir de şey diye düşünmek mümkündü yani Türkiye'de fazla protesto görünmüyor. O yüzden de Almanya'daki yüz binlerin katıldığı şey gibi protestolar olmayınca belki burada daha serbest hareket edeceği düşünülüyor deniyordu ama işte biraz önce sözü, sözünü ettiğimiz mesela Mersin'deki şey Az buz bir şey değildi zincir değil mi? Biz bu e, miting e, konusunda e, tüm e, dinleyicilerin e, ve dinleyenlerin diye dinlemeyenlere de anlatmasıyla radyo programını gerçekten duyarlı olmasını ve ülkemizin geleceğine çocuklarımızın, torunlarımızın, torunlarımızın, torunlarımızın geleceğine sahip çıkmak için bu mitinge gerçekten katılım sağlamak lazım. Çünkü öyle bir... E, Zihniyet bu enerji politikalarıyla ilgili daha doğrusu politikasızlığıyla ilgili uygulamaları e, hayata geçirmeye çalışıyor ki ülkemizde. Bu gerçekten düşündürücü. E, biz e, bu vesileyle bu Japonya'daki felaket gerçekten büyük bir felaket. Ki yani bu deprem olsun tsunami olsun ardından nükleerle ilgili olan kazada çok ciddi bedellerini Japon halkı ve çevre ülkeleri de ciddi oranda bunu görüyoruz. Ee, ödeyecek gözüküyor. Onlara tekrar burada geçmiş olsun e, diyoruz. Onları anıyoruz. Biz bu hazırlıkları yaparken henüz deprem söz konusu değildi. Fukushima söz konusu değildi. Evet. Ama bu olduğunda da bizim daha 24 saat geçmeden e, sayın bakanımız işte bu Japonlarla teknisyenler buradaydı. Görüşmeler yapıyordu. Hemen Akkuyu'da yapılacak Santan 3. reisinin olduğu reaktörler olduğunu ve daha güvenceli olduğunu bir biçimde de Ee, bu nükleer santraların test edildiğini söyledi. Çok erken e, bunu ifade etti. Yani Sayın Başbakanımız da e, yani biz ama, o zaman evinizde ay tüpü kullanmamak lazım denildi. Bu nükleer güç santralıyla ilgili bu riskler konusunda bunu bilmemek... Ee, gerçekten e, düşündürücü e, bizim ülkemiz açısından ülkemizi idare edenlerin e, profili resmi açısından da vatandaşlar açısından e, ciddi anlamda sorgulanması gereken e, bir nokta. E, burada Akkuyu gibi 76 lisansıyla kurulmasına çalıştık ki en son 14'ündeki yapılan yönetmelikle artık bu e, santallarla ilgili çetrapor falan da evet, aranmayacak ama aramıyor, evet, e, 99 depreminden sonra... Daha belirgin hale gelen ki bilim insanları da bunu o e, e, Akkuyu'da santral korulmasına onay vermiş bilim insanlarının da şimdi Ecemiş İşfay Hattı'nın o zaman verileri bilgimiz dahilinde değildi diyerek 25-30 kilometredeki büyük bir e, kuşakta yani deprem riskinin olduğu yerde bir Akkuyu'nun kurulması çok büyük ruh. Peki Akkuyu'da kurulmasın başka yerde de mi kurulsun? Sinop İğne Adada da dile getiriyor. Hayır ülkemizde. Bize geçmişte sürekli karanlık gezdirek enerji konusunda dar boğazla korkuttular. Biz de buradaki söylemlerimizle insanları korkutarak bir şeyleri anlatmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama maalesef nükleer santralarla ilgili teknoloji sorun olma ihtimali şimdiye kadar bilinmiyordu. Artık bu ihtimalin yüzde bir olduğu matematiksel olarak bilim insanlarınca da hesaplanıyor. Bu sorun olduğunda da bunun... E, ...zararlarının da sonsuz olacağı hesaplanamaz olduğu resmen ifade ediliyor. Bu konuda böyle bir riske, böyle bir maceradan kesinlikle vazgeçmek gerekir. Çünkü teknik olarak da hani e, biz de meslek e, odası olarak, meslektaşlar olarak... ...ülkemizin enerji açığı olduğu söyleniyor, yeterli olmadığı söyleniyor. Siz her şeye kaçsınız deniliyor. Bugün 48.500 MW kurulu gücümüz var. 2023 perspektifi Enerji Bakanlığı'nın 80 bin megawatt olacak deniliyor. Yine aynı Enerji Bakanlığı enerjimizin yüzde beşi nükleer santrallardan karşılanacak deniliyor. Bunu matematiksel olarak ortaya koyduğumuzda enerji nakilatlarında bugün resmi yüzde on kaybımız var. Evet enerji evet. tasarrufu zaten... Ayrıca enerji tasarrufu ayrı evet. bir konu. Yani çok evet. hayati bir evet. konu değil mi evet. enerji evet. verimliliği yani... Evet. Onu... Evet pardon enerji yoğunluğu özellikle Türkiye'de hiç konuşulmuyor. Ya bu konuda da cidden yani uzun bir sürede Türkiye'nin bir çaresizliği mi var artık bilmiyorum. 1990'da biz 1000 avroluk gayri safi yurt hasıla yaratmak için 250 kilograma eşdeğer petrol harcıyorduk. 1990'da şu anda 2008 verileri var Eurostat'ta Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2008 verileri 245 kilograma indiğini gösteriyor. Yani 5 kilogram azaltabilmişiz. Bir kıyaslama olsun diye bize çok yakın olan ülke aradım. Aynı tabloda Yunanistan 1990'da 260 kilogram harcamış. Bizden daha fazla yani enerjiyi daha kötü kullanıyormuş. Ama bugün 2008'e geldi 160'e indirmeyi başarmış bunu. Evet şimdi bu tabii çok çarpıcı şeyler bunlar. <gülüyor> fakat söylem düzeyinde hiçbir şey değişmiyor. Yani bu enerji tasarrufundan ve enerji verimliliği gibi... Ya yani uluslararası planda da çok sayıda yeni raporunu da daha önce Semraci Mazlumla da konuştuk bu radyoda birkaç programda. Ee, sayısız yeni rapor çıkıyor ve çok ciddi e, 2050'ye kadar mesela enerji ihtiyacını %95 neredeyse %100 olarak e, yenilenebilir enerjiye işte rüzgar, güneş ve jeotermal gibi ve dalga şeyler ...yapılabileceği öngörülüyor ve bunların içinde de nükleer şey yer almıyor. Nükleer seçeneği de yer almıyor. Ama enerji verimliliğinin filan tabii kökten yapısal bir değişikliğe uğratılması şart. Ama bundan mesela hiç bahsedilmiyor. Evet. Ama asıl zorun da bu, bu zaten. Burada, evet. Yani burada bir çıkar şeyi var. bir Nükleer reaktörlerle işte yenilebilir dediğimiz o küçük... Hani kendine yeterliliği savunan enerji sistemleri birbiriyle kavga ediyor aslında. Bunu belki enerji sektörü de görmek istemiyor. Çünkü onlar da bu işin içindeler. Yani yeni devre enerjiyi savunanlar da ama asıl sorun burada. Çok basit bir örnek vereyim. Bugün dağıtım ihalleri yapıldı biliyorsunuz Türkiye'de. Dağıtım özelleştirmeleri yapıldı. Evet. Şimdi İstanbul'da 10 milyon tane alıcı varsa evinde elektrik satın alan bu dağıtım ihalesine giren firma bunu hesap ederek yaptı bu işi. Yani 10 milyon tane elektrik tüketisi var. Bunların hepsi 150 kW ayda Elektrik tüketse bu kadar para kazanırım deyip ihaleye o miktarda para bağladı. Şimdi düşünün ki bu kullanıcıların 5'te 1'i, 10'da 1'i çatılarına güneş paneli koymaya başladılar, yalıtımlarını arttırdılar, binalar daha iyi enerjiyi akıllı kullanan binalar haline geldi. O 150 kW'lık hesap tamamen şaşayacak. Şimdi dağıtım firmaları bunu istemiyor. Ya e, dağıtım... yeniden yapsınlar ve daha az kere etsin. Yapalım şimdi, ya. Işte, e, evet evet <gülüyor> ama burada büyük yani sistemden arası farklılık var. Nükleerse tam tersi. Nükleer sizi bağımlı kılıyor bir merkeze. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Oradan elektriği alıyorsunuz ya da elektriksiz kalıyorsunuz. Bu kadar basit. Öbürsünde ise elektriği hem daha az kullanmayı daha akıllı kullanmayı öğreniyorsunuz. Enerji azarcıdığınız için de o firmalara daha az para veriyorsunuz. Aslında işin içinde ciddi bir hani kapitalizmin sorgulanmasına kadar varan Bir, bir, bir olay var. Bence asıl kavga burada yatıyor. Evet, Yoksa... Çok önemli bu tabii. Bir de şeyi de soracağım. Yani siz bu konular üzerinde Erhan Bey her, epeydir de çalışıyorsunuz biliyorum. Yani bakanlının Enerji Bakanlığı'nın ve başbakanın da pek üstünde durmak istemediği bunun yetişmiş kalifiye bu son derece yüksek teknoloji gerektiren bir olay ve yetişkin kalifiye Pek çok mühendis ve çalışanın olması lazım herhalde. bu Böyle bir şey var mı Türkiye'de? Bunun altyapı anlamında soruyorum. Yani ülkemizde çekmece nükleer e, santralı var. Biz mesela meslek odası olarak, elektrik mühendisleri odası olarak mesela dünyanın ...52 ülkesinde 250'ye yakın... ...araştırma santralları var. Hı hı. Endüstriyelde... ...sanayide ve tıpta... ...özellikle kanser araştırmaları kullanmak üzere... ...mesela burada bunlara karşı değiliz. Biz nükleer güç santrallarıyla... ...ilgili... Birçok üniversitemizde bu konuda işte yine çekmece araştırma üniversitesi, enerji bakanlığı bünyesinde yurt dışında da gönderilen bu konuda gerçekten çok uzman, değerli insanlarımız var, teknisyenlerimiz var. Ancak bu nükleer santralı ilgili teknoloji sahibi olacak denilmesi tamamen yalan. Çünkü bir özellikle Rusya ile yapılan anlaşmaya bakılırsa ki ondan önce eğer izin verirseniz biz dava açmıştık, sizin de bilginiz dahilindedir bu evet. Tek e, katılımcı yarışma adı altında komedi bir ihale yapıldı evet, yani. biliyorsunuz yargıya götürüldük yargıya götürdüğümüz için de bunları da hatta emot terörü diye bir garip bir şekilde bizim savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuz bir şekilde bir yafta e, bize yakıştırmaya çalıştılar. E, burada e, AKP siyasal iktidarı yargıyı dolanarak bunu devletler arası anlaşma şeklinde yaptı. Evet, burada bu nükleer lobiler gerçekten çok güçlü. Burada dediler ki çok ucuz dediler. Şu anda yani 12,35 eee sent kilovat saat hatta 15,33 kilovat saate çıkacak bir enerji maliyeti üzerine kademeyi de koyduğunuzda şu andaki kullandığımız enerji bedelinin bir kere %50'si üzerine bir bedel ödemek zorunda kalacağız. Ucuzluk iflas etmiş oluyor. Ayrıca teknik elemanı transfer e, sağlanacak deniliyor. E, bugün yüzde yüz ruh sermayesi eğer isterse o firma yüzde kırk dokuzunu başkasına devredebilecek uluslararası veya ulus içi firmalara. E, bu teknoloji transferi denilen bir şey söz konusu olmayacak. Her türlü kendisi teknik elemanı kendisi getirilecek ama kazma, duvarcı bilmem ne sıvacı vesaire onun gibi taşeronluk işleriyle, çöp işleriyle bizi ilgilendirecekler. Bir de Bu noktada olsa da bir şey fark etmez herhalde zaten. Yani ilki olarak. Zaten e, de, çok komik he, bir şey. He. Bazı bilim insanları diyor ki ya bunu biz üste para verelim Rusya'ya koyun. Doğal gaz hattının yanında da enerji nakil hattı kablolar döşeyim böyle komik şeyler falan önerilmeye başlandı. Rusya'dan biz parasını ödeyip üstüne para verip enerji ödeyeyim diye. Bunun esas nedeni bunun biz ülkemizde bu santraların paravan olduğunu düşünüyoruz. Gerek sunup gerek iğnada. E, şu anda dünyada en büyük sorun nükleer atık sorunu. Ben i̇şte bunu tüm, sordum bakan zaten. Öyle. Çünkü tüm santralların kenarlarında geçici olarak önlem alınarak bu atıklar saklanıyor. Esas olarak nihai saklanacakları yerlere transfer edilmiş değiller henüz. Çünkü özellikle hani bize bir de üçüncü nesil bizimki risksiz denilen santrallardaki yakıtların uzun ömürleri çok daha fazla. Yani e, mesela e, ilk nesillerde bu e, yüzlerce yıl binlerce yıl olan atık ömürlü olan e, uranyum radyasyon ileri plütonyum karışımı maks denilen evet, yakıt mak türlerinde Bunlar e, on binlerce yıl e, bu konuda mesela ABD e, Nevada e, çölünde e, son 20 yıldır bu atakaların nihayı çözüm yeri olarak bir defin yeri hazırlıyordu ki yeni bir şey büyük ada büyük 200 metre altında e, şu anda 11 milyar dolar. Harcanmış masrafı var. 77 milyar dolar olarak planlanan ama 100 milyar dolara çıkacağı tahmin edilen projeyi durdurmuştur. Durdurduğundan vazgeçtiler. Ama işte burada bizim ülkemizin ABD ile ve Fransa ile yaptığı nükleer işbirliği anlaşması sorgulanması gerekir. Çünkü 2005 yılında bizim güzel ülkemiz diğer bu gelişmiş ülkelerin ve nükleer teknolojinin olduğu daha doğrusu güç santrallerinin olduğu ülkelerin temsilcileri tarafından Toroslar en güzel nükleer atık nükleer mezarlık olarak belirlendiler. Yani Bel bunun evet. şey böyle evet. net olarak böyle belirlendi. Ya, yani biz bu konudaki bu anlaşmaların arkasında bunun olduğunu iddia ediyoruz. Hmm. Ve eee bunun dışında ayrıca Siz rahmetli Ecevit hükümeti döneminde nükleer santralların kurulmasından vazgeçtiği zaman Almanya'da o dönem süren bir dava vardı. Belli Türkler de dahil olmak üzere. Belli insanlar o nükleer şirketlerin dağıttığı rüşvetle ilgili bir sürü insanlar yargılandı. Bizim ülkemiz üzerine gitmedi mesela. Onlar kimlerdi o, o dönem? Bu dönemle ilgili de kafamızda soru işaretleri oluşuyor. Sonuçta nükleer santrallar bir bütün resim içerisinde ...planlayarak enerji politikasıyla... ...birlikte değerlendirilmesi lazım. Böyle değerlendirildiğinde şu anda... ...bu konudaki uzman insanlar... ...şu andaki tüm gayri safi... ...dünyanın gayri safisini... E, oluştu ...değerlerini oluşturmak için harcanan enerjinin... ...yarısı kadar bir enerji... ...kullanılarak... ...bu e, işin çözülebileceğini söylüyorlar. bizde elektrik etüt cüzdaresinin... ...resmi rakamlarla... ...işte bu enerji verimli yasası... ...ülkemizde 2005'te çıktı. 2002'de Avrupa resmi Gazetesi'nde bu konudaki direktif yayınlandı. 2007'de yönetmelik yayınlandı. İşte 2010'dan itibaren 11 başında yürürlüğe gülmek üzere binalardaki enerji verimli binalar yapılması, belge uygulanması bunlar çok olumlu şeyler. Biz de desteklediğimiz eksikliklerine rağmen uygulamalar. Ancak Bununla ilgili bizde yeni yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili de garip bir el baskı kuruyor üzerine. Şu anda Güney Akdeniz'in toplamı kadar sırf ülkemizin güneş enerjisiyle ilgili bir potansiyeli var. Her enerji üretiminin çevresel etkisi ve zararı vardır güneşinde rüzgarında. Ama bunlar eğer bir planlama içerisinde yapıldığında en az risksiz olarak, olanlar mesela Almanya bugün sanıyorum Özgür Bey siz daha yurt dışına sık gidiyorsunuz. 20'ye bir dim. 27.000 MW rüzgar kurulu gücü buldu. Bizim bizim elektrikteki e, payı da geçen yıl %6,5 buldu. Ona ona hedef İspanya'da evet, %20'ye evet. ulaştı. Evet. Geçen ay %21'ine evet. elektriği İspanya evet. rüzgardan üretti. Eee esas Avrupa Birliği bir bütün olarak zaten 2020 <gülüyor> enerji planlama projeksiyonunu gözden geçirdi ve Ee, ...en az 2020 yılına kadar %20 e, yeni yenilenebilir enerji ve tasarruftan sağlama konusunda kararlar aldı. Ve bunu ne, neredeyse yarı yarıya gerçekleştirildi. Evet %10. Yani, Ama tabii onun içinde şey de var hani e, o %20'lik hedef içinde e, biyodizeller falan gibi yenilenebilirliği tartışılan e, hedefler de e, e, evet. e, evet, var. E, bu arada şey... Biraz da zaman Evet garip. daralıyor bir eylemden isterseniz. E, evet aslında biz şimdi e, e, evet. Mersin'deki insan zinciri o 5000 6000 kişinin 160 170 kilometrelik hat boyunca ki Mersin'de sadece 7 kilometrelik bir insan zinciri oluşturdular. Oradan gelen güçle de beraber ki Mersin'den de otobüslerle insanlar gelecek Kadıköy'deki mitinge, İstanbul Kadıköy'de bu pazar yapacağımız mitinge. Bu İstanbul'da bu çıtayı daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz ki eee İzmir'den, Bursa'dan, Ankara'dan, Sinop'tan, Mersin'den, Kırklareli'nden yani Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle insanlar bir kez mutlige geliyor. İstanbul'dan da katılımın yoğun olacağını görüyoruz ve çok farklı kesimlerden çok ciddi tepkiler var. Yani i̇mza standlarında bunu görme, görme şansını elde ettim. Çernobüs e, sonrası sanki yaşadığımız o şeyi yaşıyoruz gibi. İnsanlar bu tüp gaz, bu gibi yorumlara da çok kızmış gibi gözüküyorlar bu benzetmeleri. Yani o kadar basit değil galiba. ...hani halkı kandırmak... Ee, ...onlara çok tepkililer ve... ...eskiden hani biraz tartışırdık... ...nükleeri tartışmaya gelenler oluyordu... ...şimdi herkes yok yok diyorlar... ...imza atıyorum ve mitinge de geleceğim tabii diyorlar... ...bir Bakalım. de Fukushima'nın tabii çok ciddi <gülüyor> bir, bir ...görsel olarak de. da daha çok görüldü galiba... ...telezonlar falan da yayınlayınca... ...Cernobil'den evet. daha fazla görüntü oldu... ...Evet yani son haber mesela şöyle de bir şey... ...ben ekleyeyim ya elimizde... ...bu Japonya'da yetkililer... şey dün de... ...bahsediyorduk bundan... Yani Fukushima nükleer reaktörlerinin santrenin orada 20 kilometre çapındaki bir, yarı çapındaki bir etrafındaki alanda 80 bin kişinin bir daha ne zaman döneceğine ya da dönüp dönmeyeceğinin bilinmediği ortaya çıkmış durumda. Belki de hiçbir zaman dönemeyecekleri bir durumdan yani bahsediyor. geçici olarak eşyalarını toplamak için izin <gülüyor> vereceklermiş içerikleri özel eşyalarını evet. almak. Evet. Yani efendim. şimdi böyle bir dur böyle bir kazada bunun hesabını kim ve nasıl evet. verecek efendim. sorusu geliyor akla tabii Bu bitik şu anlamda da çok önemli. Çernobil olduğunda hatırlayın. Gözümüzün önünde çay içtiler. Nükleerin bir radyasyonu vücuda yararlıdır dediler. Ette sütte hiçbir şey yok dediler. Ama 25 yıl sonra son 7 yıldır Almanya'daki bir enstitüyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Van Gölü dibindeki araştırmaları vardı. Bir metrelik karotların ilk onar santiminde o 25 sene önceki serpintinin etkileri tespit edildi. Yani bizde bizim vergisini ödediğimiz maaş alan kurumlar İstatistik Enstitü Sağlık Bakanlığı bu konuda verileri var. Aktan valla sonrası Danimarka'nın yüz ölçümünden fazla İtalya'nın yüz ölçümünün neredeyse e, yarısı kadar bir bölüm şu anda tarım e, oradaki biyolojik yaşam endemik yapı tüm tamamen yok olmuş durumda. Bu şu anda çok önemli bu miting bu aymazlığı olan bu konuda sorumsuzluk gösteren şu anda da farklı açıklamalarla bizi hayretler içerisinde bırakan karar vericilerin Ömürleri Allah uzun ömür versin 90 yaşında diyelim 100 yaşında diyelim. Evet. Binlerce yıllık torunlarımızın torunlarımızın geleceğini etkileyecek bir konuda karar verici oluyorlar. Şu anda ülkemizde gündem çok hızlı değişiyor. Ülkemizde farklı gerginlikleri yol açacak kararlar üretilmeye çalışılıyor. Ama biz 25'i 24 pazarın gündeme e, gündemde yerini almasını barışçıl herkesin katırdığı bir eylemle bu sürece müdahil olduklarını belirtmeleri ve siyasal iktidarlarının Böyle yasayı yargıyı yandan dolanarak verdiği kararlarını geri almaları yönünde irade beyan etmelerini çoluk çocuk tüm çevresiyle herkesiyle bir şenlik havasında yapacağımız mitinge sahip çıkmaları geleceğine sahip çıkmaları konusunda tekrar burada nükleer karşıtı platform adına çağrı yapıyoruz efendim. Efendim çok teşekkür ederiz. Evet bu arada bitirmeden de belki bir evet, haber verelim. Sonunda bir, bir haberi var. Yani YSK'nın kararı daha belli olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı oldu. Mahkumiyetin ömür boyu sürmeyeceği yönde bir karar almış Anayasa Mahkemesi. Artık bundan sonra da YSK'dan bağımsız adayların durumuna ilişkin çıkacak kararında. Yönü belli oldu diyebiliriz. Belki. Diyebiliriz belki evet. evet yani son olarak da şeyi söyleyelim o zaman bu bu cumartesi. Bu, bu, pazar, yani bu pazar 24 pazar. Nisan'da 20... Kadıköy'e büyük miting var. 26 Nisan'da da farklı gruplar evet, yine. 24 Nisan kaçta başlıyor? Saat 13'te oh. Natülyus'ta Kadıköy'e Natülyus'a buluşuyoruz. 12 şey 14. 2'de 14'te yani öğleden sonra 2'de de Kadıköy'de Eminönü i̇skele, e, iskele, İskelesi'nin oradaki meydanda büyük bir miting olacak. Evet. Bir müzik şelinde olacak. Evet. 25'inde de galiba şey var. 26'sında da e, yine İskal Caddesi'nde bu konuda. E, bu sefer Amman niteliğinde çünkü aynı 20, de uyuma. 25'inde 25. de, evet. de e, e, uyumuyoruz. E, 25'inde e, saat sabah 9'dan 26 saat e, 10'a kadar da eee 25 saat uyumuyoruz. Çayır Mevdin 25. yılında elim var. Evet, 3 etkinlikten de bahsetmiş olduk böyle. Erhan Karaçay ve Özgür Gürbüz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Size teşekkür ediyoruz efendim. Saygılar sunarız. <gülüyor> Hepinize günaydın diyoruz günaydın. ve bitiriyoruz programı. <gülüyor> Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz. Açık radyo'ya ulaşmak için elektronik posta acikradyo@acikradyo.com.tr